Elhamdülillâh iladihedâna alihadâ ve mâkünnâ alih'tediyelâ ve lâh'edâna allâhu mâ tevfîqî ve'ed-i sâmi illâh Rabbina bilhaq sallu alâ Rasûlina Muhammed Allah. sallallahu sallu alâ tabi'b-i kulûbina Muhammed Allah'u sallallahu sallu alâ şefi'i zunubina Muhammed Allah'u ve ala alihi ve sahibi ve sellem. A'udhu billahi s-semir al-alimi minas-şeytanirracim. Rabbi a'udhu bika minemezzatü şeyatın. Ve a'udhu bika Rabbi en yehzdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kane li ehlil medineti ve min al-arabi en yetekhalefu ar-rasulullah ve la yargabu bi'enfusihim an Allah azim Allah'u menfa'na bil-Kur'an azim ve fi. Elhamdülillah Rabbil alemin estaghfirullahil hayyel qayyum. Hassantukum bil hayyel qayyum illezi ve defa'tu ankum s-sü'e illa binlahil aliyyil azim. Rabbimiz tebarek ve teala yaşadığımız müddetçe bizi sabit yolundan müstakim yolundan ayrılmaktan muhafaza eylesin. Allah'ım salli ala seyyidim. Ve ala ve sahbihi sellem. Şimdi bir husus ilan edelim. Ondan sonra da bazı konular açıklama çalışacağız. İzah lazım gelir. Ondan sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili sahabe-i kiram muhabbeti ile ilgili birkaç konu daha dersten hazırlamıştık. Onları beyan ederek Allah'ımız Selametle, afiyetle, mağfiretle, merhametle dağılmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Önümüzdeki cumartesi e, akşam 7'den sonra yani akşam 7'de Ankara Ulus'ta Arana salonu varmış. O salonda sohbet programı tertip etmişler arkadaşlar. İnşallah ee, konuyu da Şahin Akşibend Hazretlerini Anma e, programı diye e, tespit etmişler. Yüce Şeyh'imiz Hazreti Muhammed Buhavuddin Şahin Akşibend El-Veşi El-Bukhari Hazretlerinin muhabbeti, e, tarifi, menakibi vs. E, hususlarda e, sohbet olacak inşallah. Orada Herhalde kadın erkek davetlidir diyebiliyorum. Bir özel erkeklere ayrıldığını duymadığıma göre. Kadın erkek cemaat davetlidir. Biz inşallah yediden sonra orada olacağız inşallah. Allah Teala Hazretleri tesirini halge Amin. Ben çok yerden çağrılıyorum. Gidemiyorum. yani O bakımdan da gidemeyeceğim de bildiriyorum. Burada tabi Efendimizin tarafından özel bir konudur bu program ondan dolayı Efendimizin buyurduğu yerlere emir buyurduğu yerlere mutlaka gitmeye çalışırım İnşallah bu hususi bir program olduğundan oraya tayin edilen Hoca Efendi'yi de bir tanıtım ve teyit ve bir medrese açılması var vesaire bu bakımdan vazifeli gibiyim yani Efendimiz tarafından onun gideceğim. Geri kalan her yere çağırsalar gidemiyorum ama kusurumuza bakmayın. Çünkü artık genele hizmet önem arz ediyor. İnsanlar e, özelden ziyade genel e, sohbetlerden daha çok faydalanıyor. O bakımdan gücüm takatım da yetmiyor. Kaç kişi her gün işte televizyonda bizi dinlerken idare bulduğunu Bak demin Ali Osman Efendi geldi bizim eski e, Fatih Akba Hizmet Vakfı'nda çok hizmeti geçen bir abimiz. Allah selamet versin Amin. külliye zamanında. O şimdi geldi Epey bir zamandır da birkaç senelerdir görmemiştim. E, diyor mesela bir arkadaşın selam var. İşte sarhoşken eve gelmiş. E, geldiğinde televizyonda seni dinlemiş. O anda tevbe etmiş. Şimdi namaza başlamış, Kur'an'a başlamış. Bunun gibi yani. Ee, misaller e, sayısız ve sınırsız ben hangisini anlatayım şimdi o hatta mektup bu ne yazmış diyor efendim Allah razı olsun biz onlar bu yolda daim oldukları sürece biz hizmetçileri oluruz bizim için bizim onlarda hakkımız olduğunu bile düşünmesinler çünkü bu bizim vazifemiz bu, bu mecburen tebliğ edeceğiz o arada da efendi hazretlerimizin elidir himmetidir e, tesir Allah'tandır yaratmak bakımından Müceddiderimiz sebebiyet bakımından devrededir. E, bu yol o zatın tecdidi bu mücedditliği Allah'ın izniyle Celle Celaluhu ki ben o müceddidi e, yani 10 15 sene evvel kitapta yazmışım. Daha bu 2011'deki hafle olmadan bu alimler bunu ilan etmeden tasavvuf kitabımda tasavvuf risalesi diye benim kitabım var. Bayağı 15 senelik bir kitap. O tasavvur Risalesi'nde Efendim e, Efendi Hazretlerimizin müceddi olduğunu Allah bana beyan etmeyi nasip etmiş. Ta o zaman kayıtlı. Yine Rabıta Kitabı'nın başında ithaf var. O ithafa da bakarsan 15. Asrı müceddi demişim. Nasip olmuş. Yani ben zaten onun bunun kararıyla bunu demiş biri değilim. Allah bana bunu anlamayı nasip etti. Ben kendiliğimden bunu Efendi Hazretlerimizin bu Asrı müceddi olduğunu ilk beyan edenim yani kitaplarda, yazılarda ve sohbetlerde gün olarak ilk beyan edelim. Bu da bana elhamdülillah bir e, efendim sürür vesilesi, ferah vesilesi. Daha sonra dünyada tanıdı elhamdülillah herkes tanıdı. Biz daha da memnun olduk. Allah tanıyanlarını çoğalsın, Amin. hürmet edenlerini çoğalsın, tak takdir edenlerini çoğalsın. Amin. Ondan sonra efendim e, Ankara'yı duyurmuş olduk. İnşallah bereketli olur. Siz tabi buradan kalkın gelin demiyorum. O civarlardan da dinleyenler olduğu için onlara duyurmuş olalım. Mahrum olmasınlar diyorum. Şimdi yine bir arkadaştan bana şey getirmişler. Yani her der oluyor diyor. 10-11 yıl önce Fatih üniversite okuyordum diyor. İşte bizimki adımızı duymuş da fakat İslam bize çok yanlış anlatılmış. Benim dinle ilgili bilgim ilgim yoktu diyor. İşte internet o dönemde tüm sohbetlerini en az defa dinledim. Ondan sonra efendim mescit sohbetleri, şifa dersleri e, bağımlılık yaptı diyor. Sonra e, efendim ilimlerin, bilgilerin İslam'la alakalı doğru kaynaklardan edinilmiş olması işte sorulan her soruya cevap verebilmesinin sebebi diye ben de gerekli güveni sağladı. Bu milleti güvendirmek de zor. Bizim millet akıllı millet. Onun için, e, tabii bir de üniversite okuyor okuyor, e, araştırıyorlar. Bu zamanın, bu çağın e, gençleri, imkanları arttı. İşte internetten e, her hususta, tabii yalan doğru ama e, karma karışık da olsa kaynaklara ulaşabiliyor. Doğru kaynaklara da ulaşma imkanı var arayan için. E, bulunduğu yolun doğru olduğunun bir ispatı olarak e, benim o yolu izlememe, e, tüm vicdan ve inancımla bağlanmama... Yardımcı oldu diyor. Şimdi başıma ne gelirse gelsin Allah'tan razı olarak kabul ediyorum. Çok önemli. Yani bu anlatılmasa itikad edilmese işte beni mi buldu, bu niye oldu, şu niye oldu, kadere, e, itiraz, kazaya, rızasızlık bunlar iman tehlikesi. Nicelerinin imanı bu sohbetlerle kurtulmaya vesile oluyor. Başına bir olay geldiğinde onu tartabiliyor. E, yani e, duyduğu ilimlerle, bilgilerle en azından işte ben bu lafı konuşmamalıyım, şunu dememeliyim. Bu laf beni dinden çıkarır, yoldan çıkarır. Bunlar kolay şeyler değil. Onun için Allah'ın her şeyi sebeplerle birbirine bağladığını, hayran kalınacak bir sistemde yaşadığımızı gördüm. Allah sizden razı olsun diyor bize. Biz de diyoruz Allah sizden de razı olsun. Çünkü bu işin müşterisi olmasa, dinleyeni olmasa, meraklısı da olmasa e, biz de duvaram mı konuşacağız? O halde bu hizmette hepimiz müşteriyiz. Bu sebata gelenler, bu sohbete gelenler, bu halakaları, bu dersleri, Kur'anlar kurulmasına vesile olanlar konuşanla beraber hepsi ortağız inşallah. Yeter ki bir kişi daha iddet bulsun, bir kişi daha yola gelsin. Şimdi Hayrettin Karaman yazıp duruyormuş benim akımda. <gülüyor> Evvelce adam yerine koymadığından adımı hiç anmadı. Şimdi adım piyasaya çok çıktığından adımı anmaya mecbur oldu. Ee, bu çok önemli bir şey. Çünkü biz e, mektepli değiliz. Okullu değiliz ya. İmam değiliz, ilahiyatlı değiliz. Onlar da hocaların hocası olduğu için e, bizi adam yerine koymadıklarından cevap bile verme lüzumu görmedi. Ama şimdi de abone oldu. Sıralı cevap veriyor. E, Mubarek e, yani senelerce adam yerine koymadın. Şimdi fazla adam yerine koydun. Ben o kadar fazla bir ben, adam değilim. Ya. Beni adam yerine koy bu kadar cevap verme yazık. Sen ne kadar ilimler yayıyorsun millete Kastesi hidayet kaynağı olmuş. E sen şimdi orada köşeliği bana ayırıyorsun. Millet öbür ilimlerden mahrum oluyor. Benden ne uğraşıyorsun? Değil mi? Evet. Şimdi e, diyor ki efendim e, benim şeyimi, geçen sohbeti çözüm yapmış. Geçen sohbette konuşmalar mı? Daha bizinkiler yapamadı. <gülüyor> çözüm yapmış, kastine koymuş hoca efendi ''Yalan cübbeye de girse yalandır.'' demiş. Bu ara e, bana yalancı ve fasık deyip duruyor. E, hayatta en uzak olduğum şey yalandır. Bana desen ki en önemli vasfını söyle sadakat ve dürüstlüktür. Doğruluktan hiç ayrılmadım. Aleyhime de olsa, ne mahkemede ne hiçbir yerde aleyhime de olsa doğru konuştum. E, çünkü sonunda biliyorum ki doğruluk beni kurtaracak. He. Ama bana yalancı diyor. Şimdi bu yalancılığı bir anlayalım kısaca. Sonra fasık diyor. E şimdi fasık, facir aynı tabir. E fasık demek büyük günahları alenen işleyen, cehri bir şekilde hani içki içen bütün milletin ortasında alenen efendim. E bu, buna fasık diyor yani. Kebair günahları alenen, ciharan, cehran işleyenlere söyleniyor falan. Ondan sonra şimdi e, facir ile fasık da eş değerlidir mana bakımından. Ama tabi fasığın kafir manası da var. Onu kastetmez. Onu kastetmediğini de düşünüyorum tabi de. E, bozuk adam kast ediyor. Bir adam alenen yalan konuşuyorsa zaten fasıktır. seni Yalancı deyince fasık demesi de çok yadırganmaz. Çünkü yalancıysa bir adam fasık oluyor otomatikman. E şimdi e, facir, fasık. Efendi bir gün yanında şu şeyi söyledim. Ben kendimi hiç beğenmem. Siz beni ne kadar beğenseniz de bana da kendimi beğendiremezsiniz. Çünkü beni benden deney bilemezsiniz. İnna aleyhi ve ileyhi bi'r-raculil faciir. <gülüyor> Hadis-i şerifte buyuruyor Allah Teala bu dini facir adamlarla da teyit eder. Yani destekler. Bazı bakarsın işte bu kadar insanın hidayatine vesile olmuş, namaza başlatmış, on binleri, yüz binleri döndürmüş falan. E bu adam facir olabilir mi? Ee, hadis-i şerifte diyor ki Allah bazen İslam'ı facir bir adamla da destekler. Yani kuvvetlendirebilir. Demek bu onun facir olmadığı anlamına gelmez. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki facir. <gülüyor> bu hadisi okuduktan sonra diyor ki Allah benimle de tasavvufun reisi efendisi Evliyaullah'ın. Yani İslam'a çok hizmeti olmuş bu yola. E diyor ama ben diyor e Kendimi facir görüyorum. Yani kötü görüyorum, bozuk adam, fasık görüyorum diyor. Ama hadiste de, facirle de Allah dini destekler buyurulduğu için, işte o facir adam benim diyor. Cüneyd Bağda diyor. diyor. Tabi ki bu onu tevazu olarak söylüyor. Dedim Efendim Hazretleri, benden fayda oluyor millete yani namaza başlayan vesaire. Birçok itikadı düzelen yani binler, on binler, tabi on binler aile olarak on binler. Ya bu kırk senelik bir süreç. Efendim, Dün düzce değilim. Bolu'dan işte adam olan o zat Ali Mustafa Hüttin ziyaret nasip oldu elhamdülillah. Ya iki sene gidememişim. Rüyalarına girdi milletin. Geldiler dediler. Hoca efendi adam var. Evliya Allah'tan biri seni bekliyor. Yahu Nahan kim bekliyor beni? Adam bir de falan. Meğer hapiste yazdım ya mektup ben çıkınca gideceğim. O oldu adak. Yani söz vermiş olduk. Artık dün nasip oldu elhamdülillah. E, bu bu Hayreddin Tokadi Hazretleri'ni ziyaret ettik. Ümmü Kemal Hazretleri o çok büyük velilerden, Bolu'nun dağında tepesinden o nasip oldu ziyaret ettik. Sonra geldik Ali Muslehüttin Hazretleri. Büyük tasarruf sahibi. Önümüzdeki ay dergide yazarım inşallah. Yani ta buradaki e, insanlardan adam e, arkadaşları dövüyor, ediyor. Sarhoş yaş geçerlerken mezarlığın yandan bu Topkapı'da onun bir halifesinin mezarı var. O zat zuhur ediyor ona. Efendim sarıklı cübbeli. Onu o dövenlerden kurtarıyor. Sonra ona tevbeyi öğretiyor falan. Şaşır yakalıyor mezarlıkta. Ondan sonra diyor bizzat geldi nurundan bakamadım. Dedi ki buna işte güzel terbiye ver. Öğret inşallah tevbesinde sebat edecek falan. O zat kayboldu gitti. Dedim bugün mezarlıkta oldu burada Topkapı'da. Adam kitapta yazdı bunu. Kitapta var. Yazı şeyde de yazarım size. Ondan sonra o nurundan bakamadım. O zat kimydi? Diyor Ali Musluittin Hazretleri. Onun köyü Düzce'de, ben onun halifesiydim İstanbul'da diyor. ya e, buradaki halifesi, onun adını şey demedim, kitapta bulamadım. Burada topkapı hangi mezar? Onu bulamadık. Neyse onun şeyhine gitmiş olduk elhamdülillah ana kaynağına. Daha oradan gel yani bunların tasarrufları devam eden Şeyh Şabanı Veli var ya Kastamonu'da. O Şabanı Veli'nin medrese arkadaşı, burada aynı medresede kalmışlar, aynı odada yıllarca kalmışlar. Ondan sonra gitmişsek Hayrettin toka diye 12 sene müritlik etmişler, hizmet etmişler. Büyük kerametler ve tasarruflar sahibi bir zat. Ona da nasip oldu elhamdülillah. Ziyaret ettik, dönerken işte Düzce'de bir çorba içiyorduk. Bir yerde mesela, orada çocuk var, genç de bir çocuk. Ben birine soruyorum, deden sağ mı diye, o da dedem öldü dedi. Efendim bu soru, ayıp oldu şimdi. ona Allah rahmet etsin falan dedim. Halbuki ben bu yandaki birine soruyordum, tanıdığım birine. Ondan sonra dedim yavrum sizi, beni tanıyor musunuz falan? Sen diye sohbete geliyordun dedi. Ben 5-6 de yaşındaydım dedi. Dedem babam hep senin tanıdıkların dedi. E şimdi e, bu işin gerisinde 40 sene var. Bu bir günde olan bir şey değil. Tek tek gezdik her yeri. Efendim, Gebze'den şimdi demin, Hızır Efendi yeğeni gelmişti. Yahu diyor, hatırlıyor musun o geceyi? Hangi gece? Han dedi, bir fabrikanın şeyinde, lokantasında sohbet ettin. Her yeri yasakladılar 28 Şubat. Gittik fabrikanın lokantasına. Orada doldu millet, oradan bastı polisler. Oradan çıktık, biz geliyoruz. Bir şey, polisten kaçtığımdan değil, Ümreye yetişeceğim, İram'a gideceğim, ömrem iptal olacak diye. Tutarlar beni, uçağım kaçacak. Ömre vize almışlık. Oradan peşime düştüler, peşime düşenler birbirine kaza ettiler. Onlar birbirine girdiler, ölenler, yaralılar. Bu koca neymiş ya başımıza bela oldu falan demişler o zaman falan. Biz gittik Ömrü'ye öyle, bir şeyde olduğu yok da. O da onu hatırlatıyor devrin. E şimdi sen devamlı bir iş peşinde olursan, insanlara e, hizmet için bir kişi yola dönsün, bir kişi hidayet bulsun diye kendini paralarsan, parçalarsan, bir kuruşta para almadan, efendim re istemeden, para istemeden, Vekillik bile istemeden, tarikatta bile bir mertebe istemeden medcanen, efendim, hizmetçi olursan bu millete Allah sevdirir. Allah, Celle Celaluhu. Bu işler böyle rastgele işler değil. Sen adama yalancı demekle adam yalancı olmaz. Fasık demekle de fasık olmaz. Ama ben kendimin bozuk birisi olarak bildiğim için dedim Efendim Hazretleri yahu Cüneyd i Bağdadi belli ki tevazu yapıyor ona. Herkes estağfurullah çeker. Ama ben hakikaten facir durumdayım. Ama millete de bir faydam oluyor yani. bu Böyle bir şey görüyorum. Dua buyurun bir şey işte falan. Dedi ki kendine facir deme. E, Mahmut Efendi Hazretleri sözünü söylüyor. Facir yani fasık deme. Kendine facir deme. Ben senin facir olarak, fasık olarak görmüyorum. Bir yanlışını da görmüyorum. Bunu Efendi Hazretleri söylemişti. Kaç kişiye söylemiştim bilmiyorum. Ha şimdi sen bana fasık, facir di diyorsan e, burada da Mahmut Efendi Hazretleri gibi bir zat var. He, şimdi onun dediğimi muhteber, senin dediğimi muhteber. Allah'ın dinde onun şahitliği mi geçerli, senin şahitliği mi geçerli? Öyle mi değil mi şimdi? Sen beni ne kadar tanıyorsun, o beni ne kadar tanıyor? Benim babamın nikahını bile okuymuş. He, şimdi o zaman e, yani burada senin e, çok şahitliğine itibar edilecek bir konumda değilsin, kusura bakma. Hiç tanışmıyoruz çünkü. Hiç tanışmıyoruz tanımadığın adama. Ama sen şimdi bana diyorsun ki e, yalan. Niye yalan diyorsun? E, diyorsun ki Efendim alıntı yaptığım kitap benim kalemimden çıkmış değil. Yani polemik değil diyalog kitabı. Tamam. Senin ve başkalarının iftiralarına cevap verdiğim bir kitap yazdım. Yazacağım değil yazdım diyor. Şimdi ben evvelki yazısında yakında çıkacak diye okudum. Birkaç günevel evvel. Yani çıkacak demişti o geçen hafta söyleyeyim. Şimdi diyor ki yazdım. Üç yıl önce yayınladım diyor. E üç yıl önce yayınladın ama yine ben ortalığı sana reddiye yazdıktan sonra ben ne isterdim? O kitap sana ait olmayan lafları yazdıysa ben reddiye yapmadan sen o kitaba ne yapman lazımdı? Tekzip yapman lazımdı. Öyle mi değil mi şimdi? 3 yıl diyorsun. 3 yıl beni kurtarmadı 3 yıl. Niye kurtarmadı? Çünkü 3 yıl önce zaten benim hapça girip çıktığım şu anda 3 yılı geçti. Ben sana bu reddiyeyi hapça girmeden evvel yazdım. O zaman senin yayınladığın benim reddiyemden Sonra ne zamanki millet, ya bu ne biçim laflar söylemiş diye senin hakkında acabalara düştü, sen de kalktın, bu kitabı yazdın. Halbuki ne yapman lazımdı? Hemen ona tekzip yayınlaman lazımdı, polemik değil diyalog kitabında benim demediğim laflar yayınlandı diye. Tekzip yapması lazım değil mi? Çünkü allah Teala alimlerin tevbesini beyansa dediğindeki ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? İlle lezine tabu. Gönüşün, tevbe edenler, insan görüşünden dönebilir. ''Ve aslahû, âlim ise, tevbe ettim yetmez, bozduğu itikatları düzeltecekler.'' diyor. Ama ben zaten bozmadım diyorsun, orada yanlış bana isnadı oldu diyorsan, ''Ve u diyor, o zaman hakkı beyan edecekler diyor. Yani senin hemen ne yapman lazımdı? Demen lazımdı ki, burada sözler var, benim görüşlerim bu değil, Yanlış aktarımlar olmuş, ileri geri anlaşmalar olmuş. Kendi diyor ya yanlış anlaşılmalara müsait. Kendi diyor ki yanlış anlaşılmalara müsait. E sen de bunu reddetmeyince, bu kitapta piyasada dolaşınca, ben de bunu okuyunca, ben şimdi buna sana telefon edip de bu görüşler sana mı ait değil mi diye soracak halim yok ki. Pit, kitap piyasada alenen basıldı, satıldı. Sen her gün gazetede yazı yazan köşesi olan bir adamsın. Her gün gazetede yazısı olan bir adam dünyadan haberi Olan bir adamdır. Sen dağda bayırda köydeki bir hoca değilsin ki. Her şeyi vakıfsın. Hemen buna cevap verecek hakkın var mı? Var. Senin köşe yazın senelerdir devam ediyor. E, o köşede bir yaz sanki bu kitapta ileri geri laflar var. Bir kere bile deseydin, biz şimdi bunları konuşmak zorunda kalmazdık. Ama sen din için mi buradan döndün? Yoksa başka nedenle mi döndün? O da ayrı bir şey. Çünkü abart toplantılarında baş köşedeydin. Ve aban toplantılarındaki ee, diyalogçular diyorlardı ki fetvayı Karaman Hoca'dan alın. Ne fetva sorarsanız en iyi hoca odur diyorlardı diyalogçular. Şimdi ne oldu? Aradan efendim köprüler yıkıldı. Çok sular geçti. Sular geçince şimdi bu adamlar ne diyorlar? Aman Karaman Hoca'ya fetva sormayın. Aynı bu tabirle haberlerde de çıktı. Fakihi facir diyorlar. E şimdi aynı adamlar sana facir demeye başladı. Onlar sana niye facir diyor? Ben onu bilmiyorum. Ben onu bilmiyorum. Ama, e, şimdi ben haberlerden anlıyorum sana dendiğini bu lafın. Karıştırırsak daha fazla mesele çıkacak. Onun için karıştırmayalım. Ama, şimdi burada bir insan bunların yanlışını, diyalogun yanlışını anlayınca hemen tevbe edip, ifsadı ıslah edip ve ey millet, bir köşe yazında hemen bunu beyan etmeliydin ki, biz de rahat rahat hareket edeydik. Zaten üç sene evvel dedi, ben hapça girmişim. Bu kadar ettiyeler yapılmış, kitaplar yazılmış, ondan sonra. Şimdi, diyorsun ki, efendim, e, benim bu konudaki düşüncemi, inancımı bilmek istiyorsanız bu kitabımı okuyun. Ben şimdiye kadar yazdıklarımdan rücu ediyorum, bunlar yanlış, bu yeni kitap yazacağım eskilere itibar etmeyin manasını çıkartmak mümkün müdür diyor. Elbette değildir diyor. Şimdi, Ce Yahudiler cennete girer diyor dedi, yalanladım diyor. Ashab'a saygısı, sevgisi yok dedi. Yalanladım diyor. Benim ehl Beyt'e ashab'a sevgim, saygım var. Konumuz genel olarak ashab değil, özel olarak Muaviye'dir. Sanki Muaviye mektepten arkadaşıdır. Radıyallahu Teala'nın Hazretlerini. Muaviye'dir ve yakında bir daha yazacağım diyor. Yaz durmadan yaz. Sahabenin aleyne yaz bakalım. Muaviye sanki sahabeden değil. He? E böyle şey olur mu şimdi sen? Evet. Şimdi bu meselede ee, Mahmut Efendi Hazretleri Ahmet Albayrak'a telefon etti sahibine. Dedi ki bak bu cübbeli Efendim böyle şeyler anlattı bana Ben bunları kabul ettim dedi O dedi ki belki cübbeli yanlış anlamış olabilir Bu adam iyi hocadır böyle yapmaz Efendi Hazretlerinin Ahmet yanlış anlamaz dedi Bak Mahmut Efendi diyorsan Mahmut Efendi'den konuşalım Ahmet yanlış anlamaz dedi Burada dedi sıkıntılı yazılar çıkıyor Buna yazdırmayın dedi e Ahmet Albare benim yanımda telefon etti. Muhammed Keskin Hoca da şahit. Ama o itibar etmedi Efendi Hazretleri ne Devam ediyorlar yazmaya. Diyor ki bak bir daha yazacağım Muaviye'nin aleyhine diyor. Yani yaz. Bana ne? Atış serbest. Ahirette de atış serbest. Herkes bir yere atılacak yani. Beni alakadar eden bir şey yok burada. Ben hakkı beyan ederim. Biz sakin sahabeye hakaret ettirmeyeceğiz. Bitti. Resulullah bize tembet ne severim ne söverim. O senin çocuğun muydu? E senin oyuncağın mıydı? Ne severim ne severim dediğin adamlar, hakkında ayet ve hadis olan adamlar, hakkında ayet ve hadis olan adamlara senin böyle elastiki sözler kullanman, ne severim ne severim, peygamber sövmeyin dedi, onun için sövmem. E peygamber sövmeyin dediğinden ne anlaşılıyor? Sahabeden olduğunu kabul ediyorsun. Demek ki dinden çıktığını düşünmüyorsun. E madem dinden çıkmadıysa sahabeliğinin bozulması için ne lazımdı? Mürtet olsa dinden çıkan sahabe olmaz. Madem ki e, sövmeyin diye dedi diyorsun. Buradan anlaşılıyor ki sahabe olduğunu kabul ediyorsun. Çünkü mürtet olsaydı sövüş dediğin kadar. Ben de bir şey demezdim. E, madem sahabe olduğunu kabul ediyorsun. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabemi seven beni sevdiği için onları sevmiştir. Seven beni et, sevdiği için onları sevmiştir. E şimdi diyorsun ki peygamber sevgisiyle Elbet sevgisiyle, muaviye sevgisi bir katte birleşmez. Ya nasıl birleşmez? Resulullah s.a.v. onu sevmiyor muydu? Sahabesi değil miydi? Mümin bir hizmetinde bulunan katibi değil miydi? Yazıcısı değil miydi? Resulullah s.a.v. onun münafık olduğunu bile bile idare mi etti? Katip mi yaptı yani? E Resulullah'ın onu sevdiği açık. Resulullah hangi ümmetine kin tutmuştur? Hangi ümmetini sevmemiştir? Hangi sahabesine buğz etmiştir? Haşa! Resulullah'ın... Sallallahu aleyhi ve sellem yanına yaklaşmayan en büyük huy, kin tutmaması, buğz etmemesi. Bir Müslümana buz eder mi? Bize buğz etmeyin diye hadisler buyuruyor. La teba gazu, birbirinize buğz etmeyin. E, Hazreti Maviye'ye buğz mu ediyordu yanındaki adama yani? E buğz etmiyorsa bunun karşılığında ne var? Seviyordu. Nasıl sevmez yani Müslüman Müslümanı? Birbirinizi sevin. Ve kûnü Allah ihvânâ, kardeş olun buyuruyor. Yanında düşman mı taşıyordu yani? E şimdi hal böyle olunca, Nasıl Rasulullah'ın kalbinde hem ehlibeytini seviyor Fatıma'sını, Hasan'ını, Hüseyin'ini, Ali'sini rızvanu l'alim ve hem de diğer sahabesini seviyor muydu? Seviyordu. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem zaten bu işten olacağını önceden haber vermiş miydi? Vermişti. Ne dedi şey Hazreti Zübeyr'e? Hazreti Zübeyr olacak. Ali seviyor musun dedi oturuyorlar. Ali seviyor musun dedi? Ne demek dedi yani? Tabii ya Resulullah. Ama le ne önteli o zalim? Sen ona haksızlık yapacaksın, onunla savaşa çıkacaksın biliyor musun dedi. Allah Allah dedi Hazreti Zübeyir, nasıl olacak ya Resulallah? Ne zaman oldu sıffin? Hazreti Zübeyir akşam sofrada beraber yiyorlar, sabah savaş edecekler. <gülüyor> Oturuyorlar, yani savaş etmek için gitmediler zaten. Savaşı e, i̇bn Sebe, Yahudiler kızıştırdı, ajanlar savaşı çıkarttı. Savaş planı yoktu, anlaşma planı vardı. Akşam yemeğe gerken ne dedi Hazreti Ali ona? Hatırlıyor musun Resulullah buyurdu ki biz beraber oturuyorduk da sen onunla haksızlık yapacaksın, onunla savaşacaksın Ali'yi seviyor musun diye bir baştan hatırlamadı sonra hatırladım dedi ya eski çok sene geçmiş hatırladım dedi e ne oldu şimdi dedi neredeyiz dedi bak karşı karşıyayız dedi Zübeyir dikkatli olalım dedi ama sonra Hz. Zübeyir, Hz. Talha hepsi Rıdlanlı alem döndüler Hazreti Zübeyir zaten baktı savaş patlıyor ben Müslüman kanına girmem dedi ben bırakıyorum bu işi derken e, Mervan onu öldürdü. Yani bırakıyorsun bu işi diye. Veyahut da bir bahaneyle yani e, Hazreti Talha'yı yine biri yaraladı. E, ölmek üzereyken bir asker geçiyordu genç delikanlı. E, dedi ki sen ne nurlu adamsın ya. Kimin tarafısın dedi. Bir yandan da nefes, e, son nefesini veriyor. Dedi ki ben Ali Hazreti Ali'nin askerlerindenim. Dedi, ben şimdi artık ona yetişecek vaktim, ömrüm kalmadı. Ben ona biat etmediydim bugüne kadar, şimdi sana biat ediyorum. Seninle ona biat etmiş oluyorum, git haber ver dedi. Geldi, e, ondan sonra, e, o asker Hazreti e, bu haberi verince, dedi ki, Resul, ben biliyordum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden haberim var ki, e, Talha mutlaka sana biatlı olarak ölecek. Bu hadisi bildiğim için bekliyordum, dedi. Her şey beyan etti sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Zübeyir'in başını kesmiş getirmiş herif, sanki Hazreti Ali sevinecek. Getirmiş kapıya deder Zübeyir'in kellesini getirmişler. Vay dedi. Beşir, e, Beşşir ka katil evni Safiye tebinar. Safiye'nin oğlunu, Efendimiz'in halasının oğlu Hazreti Zübeyir. Halası Safiye validemiz. E, Safiye'nin oğlunun katilini cehennemle müjdele, dedi. Defolsun gitsin, dedi. Yani... Onların arasında böyle bir şahsi husumet, nefsani işler yok. Burada bazı hikmetler, işyatlar vesaire zuhur etti. Şimdi bakın ne diyor ee, Hayrettin Karaman. Dikkat et. Ben diyor 50 yıldır yazıyorum diyor. Ben de 40 yıldır konuşuyorum o cehennem. <gülüyor> Kitaplarım ve yazılarım senin boyunu aşmıştır diyor bana. Ama işte tehlikeli bir boyutu aşmış o. O zaman tehlike daha büyüdü. Hangisini düzelteceğiz şimdi? Kitaplarımdan ve yazılarımdan rucu etmiş değilim diyor. Yani görüşlerim aynıdır diyor. Yani Muaviye'yi sevmem görüşü. Zaten yazacakmış yine. Bir veya birkaç meselede hata ettiğim sabit olursa ne kadar münezzeh ki bir veya birkaç 50 senede bir veya birkaç. İmam-ı Azam senden fazla hata etmiştir Hoca Efendi. Bu durumda yani. İkiyi, üçü geçirtmiyorsun. Maşallah. Ne kadar masunu mahfuz imişsin. Masum imişsin. Bir veya birkaç meselede bu ne kadar acayip bir şey ya. Birkaç mesele nasıl dersin? Hayatım Hoca fetva veriyorsun. Yanlış verebilirsin. Hata ettiğim sabit olursa diyor ondan elbette rücu ederim. Ettim de demiyor. Olursa diyor. Yani siz benim kitaplarımı karıştırın diye bize büyük bir vazife vermiş oldu. Karıştıracağız artık. Kitapları tek tek Bakacağız ne yapmış. Ondan hocam, içtihatta hatanın da sevabı vardır. Vay hocam efendi. <gülüyor> Sen müstehit olup hata yapınca sevap var. Muaviye radıyallahan, Resulullah Allah muallibul hisab ve kıl azap. Ona hesap öğret, onu azaptan muhafaza et diye Tirmizi hadisinde, Ahmed ibn Hanbel'in Müsned hadisinde ee, Allah'ın Mehdi'yi mehdi ve Allah'ın ve diyen, mehdiyen. Muaviye'yi hidayet et onunla da milleti hidayet et onu hidayet eden ve hidayete ermiş biri yap diye kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem duasını almış birinin hatada sevabı yok ve senin sevgini hak etmiyor değil mi? sen müştehitsin ve hatada sevabın var sahabe hata etse sevap yok görüyorsunuz iddiayı Kabak gibi ortada mı şu an? Evet. Arkadaş daha ne yapayım ne ya? Bal kabağı mı bulayım artık daha ne bileyim? <gülüyor> bir, bir, bir şekil buluyoruz birkaç kabak bulduk şimdi. Siz de efendim her türlü şey istemeyin benden ha. Biraz da siz okuyun kaç ya. Çalkaladıkça çıkıyor. Her satırı çalkalasam sabaha kadar çıkarırım. E, çalkalamıyorum yani. Evet. Şimdi eee Diyalog ve Necat tartışmalarını isimli kitabımı madem bu konuda konuşuyor ve yazıyorsun ha onu kabul etmiş Allah'tan yazıyormuşum da yalan ve iftira ile kul hakkına girmemek için okumaya mecbursun diyor. Ben de hakikaten okuyacağım. Çünkü bu kitap bende şu ana kadar yok. Adını da bilmiyordum. Diyalog ve Necat Tartışmaları. Adını da tartışmaları niye koydu biliyor musun? Öbür görüşleri de koyacağı zaman kardeşim zaten adı tartışma bunun. O da var, bu da var diyecek. Peki sen hangi görüştesin hoca ben? Ben bunu merak ediyorum. İstediğin platformda da karşına çıkmaya hazırım. Hiçbir şeyden çekinmiyorum. Ancak sen eğer Yahudi Hristiyan cennete gitmeyecek diyorsan ve Müslüman olmak şarttır ve o dinden teberri edip İslam dinine girmek şarttır diyorsan biz bundan ancak memnun oluruz. Yani sen bu görüşteydinse onlar onu yanlış yansıttıysa da bize ne? Şimdi görüşlerini alalım ama tartışma şeklinde değil senin görüşün, kendi görüşünle Abduf bunu dedi, Afgani bunu dedi, Reşit Rıza bunu dedi, yok kendi görüşünle şimdi benim yazdığım Reddiye e, bunu ilim için okuyun, ben çünkü şahsi nefret ve hakaret yapmam şahsi nefret ve hakaret yok burada güzel bir kitap, ancak bu şimdi diyor ki, o toplantıda ben vardım, şimdi ben şeyden rica ediyorum, Ali Bulaç Efendi de. Ali Bulaç bu soruları soran adam, abantta kendisine bu sorular soran adam. Lütfen bütün e, hep niye beni buluyor, CNN arıyor kefen meselesi, öbürü arıyor cep meselesi, öbürü arıyor bilmem ne meselesi. Ya bir ben mi adam kaldım? Lütfen Ali Bulaç'ı bütün haberler bulsun, kanallar ona mikrofon uzatsın. Bu polemik değil diyalog kitabındaki sorular cevaplar ortada. E, bu kitaptaki sorulara Hayrettin Hoca. Böyle mi cevap verdi, siz mi bunu ileri geri yaparak yanlış anlaşılmaya müsaade hale getirdiniz? Bakalım Ali Bulaç ne diyecek? Çünkü ben şahidi değilim, ben kitaptan okuyorum. Bu işin şahidi kim? Ali Bulaç, biri daha var, adı şimdi... Bilmiyorum burada yazmış mıyım ama Ali Bulaç'ı iyi hatırlıyorum. Soruda görüldü diyorum kitapta. Ali Bulaç'a mutlaka mikrofonların yöneltilmesini rica ediyorum. Ve bu hususta Hoca Efendi şimdi ileri geri olmuş, yanlış anlaşılmalara müsait olmuş diyor. Ve burada siz de şahitsiniz ne cevap verdi? Hakikaten baskıda dizgide ileri geri mi olmuş diye. Ali Bulaş'tan da bir cevap bekleme hakkımız var. Çünkü şahit arayacağız ya olaylarda. Şimdi bakın kitaptakileri kısaca okuyorum. Ondan sonra e, ben bunlardan değilim diyorsa bunların hepsine tek tek cevap bekleyeceğiz o yeni kitapta. Yani bunların yanlış olduğuna dair. Değilse de savunuyorsa yine savunacak. Bakın ne diyor? Sayfa 35, polemik değil diyalog kitabına adı SH 35. Ha ben diyor bunu sahiplenmiyorum. Ya sahiplenmeyebilirsin. Ben buna göre et diye yaptım. Niye yalancı oluyorum şimdi? Senin adına bir kitap çıkmış mı? Senin adına değil, polemik değil diyalog çıkmış. Burada da yayın evi tarafından Ali Bulaşlar vesairenin de soru-cevaplı şekliyle bu kitap yayınlanmış mı? Yayınlanmış. Piyasaya gelmiş. Peki ben bunu okumuşum. Şu anda biz. Birçok konuda ne göre reddiye yapıyoruz? Adamın e, kitabından buluyoruz, oraya reddiye yapıyoruz. Öyle mi diyeyim? Adama telefon açıp sen ne dedin, ne demedin diye soramayız ki. Nasıl vakit bulacağız, yani fırsat bulacağız? Adamın kitabı, sen de bana reddiye yap, benim de bu kadar kitabım var. Benim bir yazdığımda reddiye yaptığın zaman o geçerlidir. E hal böyle olunca bu kitap piyasaya çıkmış. Şimdi çıkan kitaptaki ifadeleri okuyorum. Şimdi Karaman Hoca bunu sahiplenmeyebilir, ben bir şey demiyorum. Sahiplenmiyorsa memnun olurum. Memnun olurum. Ama bu kitapta yazılanları okuyorum şimdi size. Ben de buna reddiye yapmışım. Buna ne yalancılık oluyor bu şimdi? Sen bu kitabı tekzip etmemişsin. Dava açmamışsın. Toplatılmasını hissetmemişsin. Ee, kimse artık Ali Bulaçı'nın oranın sahipleri, yetkilileri, kimse onu basan. Bakarız basın evine. Bunlarla ilgili hiç şey konuşmamışsın. Üç sene evvel diyorsun. Halbuki ben bu reddiyeleri üç seneden çok evvel yaptım. E hal böyle olunca benim burada yalancı olmam icap ediyor mu? He? Bir insan bir kitap adına yazılar çıkar da tekzip etmezse ben, ben ne yapabilirim yani o kitapta aldığımı da şerata muhalif görürsem cevap verme hakkım yok mu? Yok soruyorum yani. Arkadaş niye yalancı oluyorum yani? Şimdi o kitaptaki yazıları harfinin noktasını değiştirmeden okuyorum. Peygamberimiz, Yahudi mutlaka Müslüman olsun demiyor. Hristiyan mutlaka Müslüman olsun demiyor. Diyor ki, Yahudiler ve Hristiyanlar tek Allah'a inansınlar, ahirete inansınlar, kendi kitaplarında bulunan iyiliklere göre yaşasınlar, kendi kitaplarında. Yani bizim ameli salih dediğimiz şeyler, paranteze koymuş. Beni de sahtekarlıkla, yalancılıkla itham etmesinler, getirdiğim kitabı da şuradan buradan çalıntı olduğunu söylemesinler, Dolayısıyla bu takdirde onlar da cennete giderler demiş oluyor peygamberimiz. Laf bu. Ben buna cevap yazdığımda yalancı niye oluyorum arkadaş? Her kitapta yazan bu sen bunu teksibini 3 sene evvel yaptım diyorsun. Kaç sene evvel dolaşıyor bu? Şimdi Burada ben buna cevaplar vermişim. Yani burada bizim Harettin Hoca elimeselemizi bu görüşe cevap verdik değil mi? Bu görüş yanlış görüş. Sakat görüş. O da diyor ki benim görüşüm değil. Tamam. Sen de görüşün değilse memnun olduk. Bakalım öbür kitabı inceleyeceğiz. Oradaki görüşünü göreceğiz. Ama ben buna cevap vermek zorundayım. Yani e, Allah ahirete inanmak yeter. Bir de Tevrat'taki İncil'deki ameli salihler onlara yeter. Tevrat İncil tarif edilmiş. Nasıl oradaki salih kalır? Bozulmuş kitapta salih amel mi kalır? E i̇şte bu. Yani ben buna reddiye yaptım. Ne yapacaktım yani? Şimdi Bakarsak Buna yani baya Ama biz tabi şey yapmadık Hakaretvari cümleler Kullanmadık Evet Şimdi şey soruyor Yani ben zannedersem Halil Bulaş diye hatırlıyorum Orada bakarız yine Şimdi bir adam Soruya bak Hem ehli kitap olur hem de kafir olmayabilir mi? Dikkat edin. Hem ehli kitapmış bir adam, hem de kafir olmayabilir mi? Cevap veriyor. Evet, bu mümkün. Bunun delili işte o 62. ayettir. Bu ayete göre Allah'a şirksiz inanan, ahirete iman eden kafir değildir. Ve levki peygamberleri, melekleri, resulleri hep inkaresin. O demek yani. Allah'a şirksiz inanan, ahirete inanan kafir değildir. Yani bir adam ehli kitap iken kafir olmaya da Bilir diyor. Anladın şimdi? Bu lafa şimdi ben reddiyeler yapmışım. He? Bak, yine diyor. Bekara 62. ayetinde iman şartlarından iki önemli husus açıklanırken, diğer şartlar bunların zımnında değerlendirilmiş. Ee, kendisi de diyor ki, şu kuralı tekrarlayıp duruyorum. Bir eğer biz eğer bir tek ayeti alıp onun üzerine hüküm bina edersek yanlış yapmış oluruz. Ben de ona diyorum ki bu ayette iki şart var. Öbür ayette ve men yekvur billahi ve melâiketî ve kutubî ve rusulî ve yevmil âhiri fakat dallâd dalâlen dallâ bâ'îdâ. Allah'ı inkâr etse, melekleri inkâr etse, kitapları inkâr etse, resulleri inkâr etse ahireti. Kaç şart burada pe peş peşe? 5'i de burada. O zaman sen de Bakara'nın 62'sindeki iki şartla yetinemezsin. Ben seni senin sözünle vururum. Sen diyorsun ki bir ayete binaen hüküm veremeyiz. Bütün ayetleri birleştirmemiz lazım. O zaman iman şartlarını da bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Birbirinden ayıramayız. Şimdi, burada tabii benim delillerimi merak ediyorsanız okursunuz. Burada şimdi Hayrettin Hoca meselesine değiliz. Bu görüşler devam ediyor. Başkalarında var bu görüşler. He, o da bende yok diyor. Tamam yok diyene de biz illa da var mı diyeceğiz sen yani. Ben ne yapayım? Kitap çıkmış piyasaya. Ben de ona göre aldım cümleleri hiç oynatmadan. Sayfasını da yazdım altına hepsini. Ben niye yalancı oldum şimdi? E sen burada e, ihmalci oldun. Sen önce davranıp ne yapman lazım idi? Tekzip yapman lazım. Bu kitap piyasaya çıktı, dolandı. Bana gelene kadar sana gelmedi mi? Bana gelene kadar sana gelmedi mi arkadaş? Sen niye bunu görüp de tekzip yapmıyorsun? Ortalık sıkışınca, çarşı pazar karışınca... Atlantik toplantıları bozulunca, diyalogçularla aran açılınca e böyle olur mu şimdi arkadaş? ben ne yapayım yani ben senin hayat hikayeni araştırıp duramam ki yani ne yaptın kimle bozuştun darıldın, barıştın şimdi ben senin görüşlerine göre evet ben burada tabi reddiyeler güzel ayet, hadis, ayet, hadis ama bize bu reddiyeler yine lazım mı? çok lazım çünkü bu evet Şimdi yine burada e, bir adam diyor bu ate göre Allah'a şirk sizinle ahirete inansa kafir değildir. Onu da özel bir başlık yapmışız. O başlık altında efendim. Tabi orada e, diğerlerinin de bazı lafları var. İşte bir tane evet e, adam o zaman yeni ölmüş Vatikan'ın buradaki elçisi falan. Ee, onlar da onu savunuyorlar. İşte diyorlar, ya diyorlar işte bu adam e, yatağının kenarına besmele yazdırmıştı falan. Hristiyan adam, Vatikan'ın elçisi yakında öldü. İşte bu adam besmele yazdırmıştı. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu işte. Bu da o zaman cennete girer diyor. Onlar da kendi kendilerine hüküm veriyorlar. Zaten bizim peygamberimize çok saygılıydı diyorlar. Falan falan. Ya saygılı olmakla cennete girilmiyor. İmansız cennete giremez. İman da sadece inandım demekle olmaz. Yalancı değilsin demekle olmaz. Ya yani ne öyle olur? Ben eski dini bıraktım, İslam'a girdim, bundan sonra eski dininden hiç mükellef değilim, hiç amel etmem. Sadece son şeriat, İslam'ın son şeriatı geldi, zaten evvelden beri tek din İslam idi, son şeriatla amel edeceğim der, öbürlerine de terk eder. E, cennete girmenin şartının bu olduğuna dair birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerifler burada beyan edilmiş. O halde senin bana Yalancı demeye hakkın yok. Çünkü ben senin adına yazılan bir kitaptaki laflara cevap verdim. Ve reddiye yapmak durumunda kaldım. Ama sen şimdi diyorsun ki ileri geri olmuş. Ama sen bunu ileri geri olmuş, yanlış anlaşılmalara müsait olmuş lafını da üç sene evvel demedi biliyor musunuz? O da yeni. Birkaç ay evvel yine benim e, gündeme getirmelerimle midir? Dedi. Ben de çok da uğraşmıyorum onların. İslamoğlu'dan i̇şte ona vakit kalmıyordu. Fakat... Ee, kendi kendine yine mevzular açtı açtığı mevzularda da e, böyle bir konuyu gündeme getirdi ve dedi ki o kitap yanlış anlaşılmalara müsait ve ileri geri olmuş kendi yazdı gazetede yazdı bunu peki bunu ne zaman dedin 3 sene evvel öbür kitabı yazdım diyor ya bu laf 3 sene evvel değil bu polemik değil diyalog kitabında hatalı anlaşmalara sebebiyet verecek ileri geriler var yanlış anlaşılmalara müsait lafı da birkaç aylık laf birkaç ay diyeyim yani tam bilmiyorum gününü e o zaman şimdi sen gelmiş gün buraya saat gelmiş bu vakte bu kadar bağırmışık çağırmışık hapse girmeden evvel kaç sene bu işten üzerine gitmişiz bu reddiyeleri yayınlamışız her tarafa dağılmış o zaman bile ne dememişsin bir kere köşende bu kitap yanlış anlaşılmaya müsaittir ileri geri var ben sahiplenmiyorum dememişsin daha yeni diyorsun. Ben nasıl yalancı oluyorum ya? Sen bunu tekzip edeydin. Bu lafı seneler evvel diyeydin. Biz zaten bu konuyu bu kadar üzerine senin adına gitmezdik. Genel attak isimde giderdik. Şimdi iki tane de şey almış. Yalancının konuşması diyor. Bilmem neredeyse bir adres vermiş internet yayınlanmıştı diyor. Oradan aldığım iki yorumla bitiriyorum. Şimdi işi yorumculara da kalmış. Ben eğer yorumcuların yorumlarını alacak olsaydım, buradan Çorum'a kadar efendim yol olurdu. Yani kendini destekleyen iki yorum almış. Ben beni destekleyen yorumlardan alsaydım, he, köyüne kadar yol olurdu. Ama şimdi iki yoruma da düştüyse, bu bir de bu kadar hocaların hocası, büyük hoca, Şimdi de yoruma düşmüş yani. iki de yorum alayım demiş. Halbuki iki yorum alacağına yorumları cahiller yapıyor zaten. İki ayet hadis yazdı. Mübarek iki ayet hadis yaz. Millet bir şey öğrensin. Bir de sütununa yorum almış. Şimdi diyor ki neden Cübbeli Hoca özellikle Karaman Hoca'ya saldırıyor? Bu adam Murat Akın diye bir kardeş. Arkadaş. Benim için demiş. Batıl düşüncelerin asıl sahipleri Zekeriya Beyaz, Yaşar Nuri. Paralelciler dururken neden Hayrettin Karaman bazı medya organlarını arkasına alarak sahih yolda yürüyen Müslüman alimlere iftira atarak fitne fiilini ateşliyor demiş şimdi bu kardeş bana. Şimdi ben Zekeriya Beyaz'a ne diyeyim adam zaten tavuktan kurban olur dedi ondan sonra da ayakkabıdan kurban olur dedi ben dedim ki bu devreden çıktı. Çünkü ayakkabıdan kurban olur deyince ben dedim ki bu tabi artık uğraşmayalım dedim. Yoksa ben hep uğraşmıyor muydum? Uğraşıyordum. Şimdi Yaşan Nur, Yaşan Nur ile ömrüm hayatım geçti. Ama yavrum, Murat Akın kardeş sen belki işte geziyordun, nasıl geziyordun bilmiyorum o zaman, çocuktun herhalde. Şimdi sen daha yaşın bir şahit değil ben Yaşan Nur ile uğraşırken. Tamam, Yaşan Nur'u etmediğimizi bırakmadık. E bütün meseleleri söyledik, evet. O da bize bayağı iş etti. Sonradan görüştük, ettik yani Telefonlaşıldığı bir vesileyle mecbur oldu, birine mahkeme açtı bir şeyler. O benle ilgili açmadı bir şey de, bana etti bir şeyler. Sonra ben etmedim dedi, yani ben senin seni kastetmedim, işte sövme sayma var, ben seni kastet Tamam sen beni kastetmediysen mesele bitmiştir. Çünkü ben geçen ırzımı helal ettim dediğim zaman, e, arkadaşlar anlamadı, bizim kayınpeder de anlamamış ya, hanımı arıyormuş. Kızım ne diyor bu ya ırzımı helal et? Ya kardeş, ırzımı helal ettim. Lafına da genişlik, get şerh getireyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اَيَاَصِزُ اَحَدُكُمْ ke, Ebu Zamzam. Sahabeden adı var, Ebu Zamzam radıyallahu anh. Sizin biriniz diyor, Ebu Zamzam kadar olamadınız mı diyor. Aciz misiniz diyor. Neden? Ebu Zamzam diyor, malı mülkü yok, sadaka verecek geniş imkanı yok. Ama evden her çıkarken sabahleyin dermiş ki, bugün bütün ümmete ırzımı helal ettim. Bu da sadaka oluyor. Ne demek hırzımı helal ettim? Yani beni, beni ne kadar gıybet ederlerse dedikodumu yaparlarsa veya bana iftirada atsalar ben peşinden helal ettim. Kimseyle ahirette uğraşmayayım. Bu da onun sadakası. Yani o günahkar ümmet ondan sebep azap çekecek. O da hakkını helal ederek o milleti o azaptan kurtarmış oluyor. Böylece onlara sadaka vermiş sevabı alıyor. Resulullah da buraya ki para verecek sadakanız da yoksa da e, sizin biriniz Ebu Zamzam kadar da mı olamıyorsunuz? E ırzımı helal ettim, anladın mı şimdi? Yoksa geldi benim karıma elimden tut bilmem ne yap. Tövbe yarabbi! E ne cahilce helal olabilir insan? Onun için izah etmekte fayda var. Irzımı helal ettim, ırz, haysi... hem namusa deniyor, hem haysiyet ve şerefe deniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne burehine dimakum ve envalekum ve aradakum beynekum haramun kehurmeti yevmüküm hâdâ ve şehrikum hâdâ ve şehrikum hâdâ ve beledikum hâdâ Veda hatçında. Mekke şehri haram olduğu gibi. ayı haram olduğu gibi. Değil mi? Bugün Arafa günü haram gün yani ihramlı hacılar. Olduğu gibi mallarınız, kanlarınız ve ırzlarınız e, aranızda haramdır. O ırzlarınız kastederken gıybette giriyor, dedikodu hakkı da giriyor, iftira hakkı da giriyor. Haysiyet ve rencide, e, şerefini rencide edecek bütün mevzular oraya dahil oluyor. Anladınız mı? Şimdi onun için ben, adam benim şu sövdü, buyuma sövdü. Benim derdim o değil ki. Ben onun için hırzımı el ettim derken, ya benim aleyhime konuşuyorsan, bana sövüyorsan söv. Sahabeye hakaret etme diyordum ya İslamoğlu'na meselesi. Orada onun gibi. O da aradılar etler, ben sana demedim, sana der miyim? Seni şöyle seviyorum, böyle seviyorum. Ben de şaşırdım. Ee, dedim, tamam dedim, o zaman bir mevzu yok ki. Ben dedim, dava açmadım. Mahkemeye vermedim ki ben. Ben uğraşmam ki mahkemeyle bilmem neyle. Ben dedim, bir şey demiyorum. Fela neyse, bir görüşme de oldu ama batıl görüşlerine reddiyelerime siz şahit değil misiniz ya Allah Allah şimdi ben zekeriya beyazı bırakmışım yaşanını bırakmışım paralelciler dururken ya ben paralelcilerle ne işim var arkadaş ben dedim ki Ahmet Şahin zaman gazetesinde yazdı ki Ahmetü'de Yahudilerle ittifakımız var biz buna reddiye yaptık mı e, Tali Hoca falan e, Yahudi hırsiyanlar cennete gidecek diyenler cennete giremez o kitapta bu ismen bu reddiye var mı Var kitap ortada. E ben şimdi genel manada herkesi suçlayamam ki. Herkes yazısından mesuldür. Ahmet Şahin bunu yazdıysa biz ona reddiye yaptık. Bekir Karloa dedi ki, Profesör Bekir Karloa dedi ki Allah de Hürriyet gazetesi röportaj Tale Hoca almıştı onu da. Ben onu da koydum kitapta Tale Hoca'nın bölümünde. Dedi ki Budist Budist fark etmez. Allah'a inan da nasıl inanırsan inan hepsi cennete dedi. E şimdi ben buna reddiye yaptım. Kitapta da kayda geçmiş. Ben şimdi bir adam yanlış yaptığında ona ben ret diyemi şahsi yapmak durumundayım. Öyle mi değil mi? E şimdi orada binlerce, milyonlarca insan var. Hepsi aynı görüşte olmayabilir. E şimdi aynı görüşte olmayan sizin hepiniz böylesiniz. Böyle bir şey demek İslam'da caiz midir? Caiz değildir. Benim yaptığım ret diyelerde hep ne veriyorum? İsim veriyorum. Niye isim veriyorum? İsim vermezsem. Topuna genellemiş olurum, günaha vebale girerim. Ben günaha vebale girmekten Allah'a sığınırım. Ben kimseyi, bir camiayı, bir cemaatın tümünü birden itikadınız budur, şirket düştünüz diyemem. Ancak bu yazıda, yanlış var, şirk var, dalalet var, felaket var. Bu yazıdaki görüşe karşı, ben cevap veririm. Ama ben şahıslara cevap verdim hep, öyle mi değil mi? İsimlerini vererek konuştuğumu şahidisiniz. Hiç böyle, şu cemaat böyle, bu cemaat böyle diye laf etmem ki ben. Çünkü o şahıs mesuldür. Ee, ayet-i Kerime diyor, La baba oğlundan mesul, yani ahirette ceza çekmişti, çocuk buluğa ermiş etmiş, sonra bir şey konuşmuş, babasına sormam diyor. Ve la mevlûdün ve ya Çocuğun yaptığını babasına sormam. ha Babası mesuliyeti ayrı bir şey. Öğretmedi, okutmadı, bildirmedi, onu demiyoruz. Ama buluyor ermiş, ergenlik, ayrılmış gitmiş, çocuk gitmiş, zina yapmış. Ben gel babasına diyeceğimse bu çocuğun zina yapmış sana sorayım. Öyle mi şimdi? O zaman eğer ki İslam'da ceza nedir? Ferdi'dir. O zaman suç da nedir? Ferdi'dir. Bir insan elfazı ı küfür telaffuz etse babası kafir olur mu? He? Bir insan şirk sözü söylese, karısı şirk sözü söylese, kocası kafir olur mu? E bize ne? Bizim meselemiz e, üzüm yemek. Bağcıyı dövmek değil. Biz ona buna sataşıp da olay çıkartmak derdinde değildik evvelce de. Şimdi de değiliz. Ama şimdi bu Murat Akın'ın demek ki e, şeyi geriye dönük hafızası kuvvetli değil. Veyahut da bu yollarda değil. Efendim, şimdi alimleri karalayıp saldırırken ağzından salyalar akıyor diyormuş bana. Ben hangi alimi karaladım? Kader yok diyen alimi karalamayacak mıyım? Amentü'yü beşe indirene bir şey demeyecek miyim? E, ee, Resulullah'ın eshabı kaba adamdı, peygamber razı değildi diyenden rahatsız olmayacak mıyım? Yani ne demek yani ağzından salya akıyor? Ben ne zaman, efendim benim de köpek yapmış, köpe, köpeğin günahı yok ben, köpek olmak kolay bir şey midir? Benim bu kadar günahım var. Belki de köpek toprak olacak, ben cehenneme gidersem köpekten aşağı olacağım. Ben onu kastetmiyorum. etmiyorum. Ama konuştuğun lafa bak şimdi. Bu cübbeli gelecekteki ikinci vaiz vakası olacak gibi görünüyor. Bu internet şeyi değil. Bunu Hayrettin Hoca yazıya dökmüş. Murat Akın denen artık bir vatandaşın, yani sen bir hocaların hocası lakabında bir adamsın. İlmi bir hücretin, delilin yok mu da Murat Akın'ın kim olduğu belli değil. Bunu yazının altına koyuyorsun. Bugüne kadar bu kadar yazar gördüm, böylesini ilk gördüm. Yani Facebook'tan alınıp da... ilmi bir yazı yazıyor. Zaten ilmi değil. Yazı da ile il, alakası yok. Demin gördünüz. Ben diyor iştahat edersen sevap alırım diyor. Hz. Muaviye'ye o hakkı vermiyor. Aşağınamız o hakkı vermiyor. Sahabeye o hakkı vermiyor. Çünkü neden? Hz. Ali'ye karşı tarafta o kadar... on bin sahabe vardı. idi. meselesi ama... E onlara niye sevap demiyorsun? Sevap. Hz. Muaviye'ninki de sevap. Yani... Ondan sonra... Efendim... Ee, ikinci vaz vakası anladınız değil mi ne demek istiyor? İkinci vaz vakası. Sen benden hiç korkmayın. Ben ne ikinci vaz ne üçüncü vaz hiçbir şey olamam ben. Ben de teşkilat yok. Ben de zaten okullara gönderin çocuklarınızı diye bir tavsiye yok. Ben de köşe başlarını kapalım diye bir dert yok. Biz medrese tekke. Biz işimize bakarız. Onun için benden kimse korkmasın. Ben kimseyi etkileyip metkileyip de Öyle vaaz vakaları falan benden yaşanmaz. En çok yaşanmayacak adam benim. Şimdi Mahmut Hoca Efendi'ye kurban olasıca diyor. Lafın sonunda. Ya sen Mahmut Hoca Efendi'yi nereden tanıyorsun be yavrum ya? <gülüyor> be yavrum ya. Mahmut Hoca Efendi bize bu işleri teşvik ediyor. Mahmut Hoca Efendi telefon ediyor yeni şefağa. Bu adam yanlış yazıyor diyor. Mahmut Hoca Efendi kürsüden Süleyman Ateşler'e vs. ismen reddiye yapıyor. diye işini bana... Essakit hak şeytan lahras. Haktan susan dilsiz şeytan olma dedi bana. Mahmut Efendi dedi bana. Kulil hak ve la Sohbet yapacaksan hakkı söyleyeceksin. Yoksa sohbet yapma sus git dedi bana. Bana bu işleri o emretti. Bu reddiyeleri o başlattı. Ben ondan izinsiz bir şey yapmam. Yapmadım. Mahmut Hoca evende kurban olacağım. Tabii ki kurban olayım. Bir kurban olayım. Ama şunu demek istiyor. Mahmut efendi mübarek adam bu işlerle alakası yok. Bu bozuk adam bu işleri bu karıştırıyor diyor. Yani bu lafın manası ha siz de lafı anlamadınız demin. Az da amin diyeceğiniz yani. Bir acayip bir aklınız kıt. Kurban olasıca. Kurban olayım zaten ben diyorum ona kurban olayım. Ama bunun kurban olasıca dediğinin manası hak kelimenin altında batıl mana murad edilmiş. Kelime hakkın üride bea batılun Hz. Ali'nin sözleri değil mi? Ne dediler hariciler? Sen nasıl hakem tayin edersin dediler. Ebu Musa Şari veyahut neyse hakem olayında. Ya dedi ki istişaredir fe hakeme mineli hakeme mineli ya. Karı koca arasında da tartışma olsa bir oradan hakem bir buradan Kur'an'da da hakem ayeti var. Dediler yok inil hükmü illallah Hakemlik hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Ne oldu? Sen gavur oldun dedi Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali de dedi ki, hüküm ancak Allah'a aittir, ayettir. Bu hak bir kelimedir ama altında mana, maksat, yanlış mana kastedilmiş. Yani madem hüküm ancak Allah'a aittir, o zaman alim de yok, peygamber de yok, katı da yok, hakim de yok, ben istediğimi yaparım. Onların manası bozuk mana. Anladın? Hüküm Allah'a ise Allah'ta peygamber yolladı, Allah'ta Cellece Celle, alimlere yetki verdi, Ülül emre, alimlere itaat edin diye emretti. O zaman hüküm yetkisi verdi onlara. Sen hüküm ancak Allah'dır diyerek zaten Allah'la görüşebilen kimse yok. Ben de istediğime göre karar veririm demek istiyorsun. Onun üçündür ki bu yanlış. Evet. Şimdi Fikret Akın diye de birinden almış. Bu da diyor ki anlaşılan siz cübbelicisiniz demiş. o Birbirine not yazıyorlar bu Facebook'ta. O ona bindiriyor. O ona bindiriyor. Cihat ya. Vallahi cihat. Eftalül cihat cihatın en üstünü el emru bil varuf iyiliği emretmek ve nehyu münker kötülükten nehy etmek bizim ehli sünnet görüşlerimizi bu Facebooklarda Twitterlarda savunanlar, destekleyenler ulaştıranlar, tebliğ edenler ve birbirine de bize böyle yalan iftira yapanlara da cevap verenler en üstün cihattadırlar Allah gayretlerini mübarek eylesin Amin. Allah kelimelerini müessir eylesin Amin. Allah bizi batılın üzerine atsın, batılı köpük gibi söndürsün. Amin. Allah Teala bizi Celle Celaluhu batılın sönmesine vesile eylesin. Amin. Hakkın açığa çıkmasına vasıta eylesin. Amin. Amin. Şimdi diyor arkadaşımız Zahirettin Karaman bir alimdir. Cübbeli ise bir sofidir. İyi bir şey. Anamıza sönmemiş iyi bir şey. Şey değil yani. Ha. Yani alim değil diyor. Menkıbelerle yaşayan bir adam. Yani kuburi, kabirci. O mezardan ömezara Cübbeli alim değil. E, e, mezara gider, ziyaret yapar, rucurat var, rüya görülür arkadaşlar. Sanki bense 40 senedir rüya anlatıyorum, menkıbe anlatıyorum, Hurafe anlatıyorum falan falan. Durmadan adamı ön plana çıkarmanız sadece sizi küçüldür. Bence vazgeçin bu politikanızdan. Şu şöyle demiş, bu böyle demiş, siz haberlerinizle uğraşın falan. Hayrettin Karamanla Cübbeli'yi karşılaştırmanız da sizin zavallılığınızın göstergesidir. Yani çünkü o alim, biz alim değiliz. Zaten kendisi de demiş ki, aslında demiş, Harit'in Karaman'ın kendi yazısı, bu zavallı, bayağı ve edep dışı sözlere reddiye yazmak da züldür. Hakikaten zül. Yani zelil duruma düştüm diyor. E şimdi uğraşıyorsan uğraşırsan zelil duruma düşersin. Niye? Sen akıllılarla uğraş, benim gibi havanaklarla ne uğraşıyorsun? Züldür demiş ama yalana yalan, iftiraya iftira demek zarureti var. E işte bu zarureti, keşke o polemik değil, diyalog kitabında... Yahudi Hristiyan olup da kafir olmayan var. Yahudi iki şart yeter. E, Müslüman olmak şartı yok. Senin adına yazıldığı zaman iftiraya iftira demek zaruretini görseydin. Keşke bu fitnelerin ateşini fitillemeden, bu abant toplantılarından çıkan netice bildirgeler kitaba basıldığında yahu ben böyle mi dedim arkadaş bu nasıl iştir deyip itiraz edebilme cesaretini gösterebilseydin. Şimdi gelip ortalık süt Öbür tarafın gücü azalmış. Şimdi bu işleri konuşmak kolay oldu. O zaman ben bunları konuşurken kimse konuşamıyordu, çıkaramıyordu bu diyalog hakkında. Öyle mi? He. Şimdi ben diyalogçu değilim. Ben cennete girer demedim. Şu demedim, bu demedim. Daha açılıyor. Hoca efendi açılmaları bekliyorum. Bayağı açıldın şimdi sen. Bayağı bir reddiye bekliyorum. Hatta diyalogçulara bir reddiye bekliyorum senden. Çok önemli. Madem o görüşte değilsin biz alim değiliz. Sen alim adamsın. Bir reddiye yazarsan biz de ondan istifade ederiz. Mutlaka bir reddiye bekliyoruz. Madem o görüşte değilsin bir de seni kullanmışlar diyorsun. E şimdi bir reddiye bekliyoruz. Tekzip bekliyoruz yani. Bu da bizim en doğal hakkımız vatandaş olarak. Öyle mi değil mi şimdi? Öyle ya. Öyle yok öyle. Ben o görüşte değildim de şimdi ben bunu yeni söylüyorum efendim. Eski sözlerimden eski sözlerimden rücu etti diyor. Demiyorum. Eskileri sahiplenmiyor. Sahiplenmediğine de ben de diyorum ki sahiplenmediysen o zaman sahiplenmeseydin Gün değişti, gündem değişti Ortalık e, Acayip değişiklikler oldu Memlekette gördüğün üzere Ne abantı kaldı ne bir şey kaldı Dünyada da değişti şimdi Bugün İspanya açıklama yaptı İspanya hükümeti dedi ki Türkiye ile beraber projemiz olan Medeniyetler, bak Şimdi ben dinler arası diyorlar. çaka çaka Lafı çevirdiler benden sebep Benden sebep demeyeyim de neyse işte Lafı nereye çevirdilerdi? Medeniyetler İttifakı millet çakmasın diye. Dinler arası diyalog bozulunca biz bunu ayyuka çıkarınca Medeniyetler İttifakı'na çevirdiler. Şimdi de e, bunun şeyi de e, İspanya, Türkiye ve Yemen üçüne bu görev verilmişti. Medeniyetler İttifakı. Kasıt dinler arası diyalogtu da lafı çevirmişlerdi. Şimdi İspanya dedi ki bugün bugün haberlerde duydum yani başbakanı dedi ki dinle bu medeniyetler ittifakına artık asla itibar etmeyeceğiz ve müslümanların hepsini takip edeceğiz. Türkiye'den, Suriye'den, Irak'tan kim gelirse peşine afiyet takacağız. Ve bunlara güven olmaz dedi. Medeniyetler ittifakı bozuldu. Elhamdülillah. Bugünü de gördük. Her hafta bir şeyler çözülüyor. Çözüle çözüle çözüle. Allah'ın izniyle bu milleti misyonellere kaptırtmayacağız. La ilahe illallah yeter diyenlere fırsat vermeyeceğiz. Muhammedun Resulullah'ın şart olduğunu her yere haykıracağız. İnşallah. İslam tek bir bütündür bölünemez. İslam'a giren öbür dinlerden beri olmak zorundadır. La ilahe illallah deyin felah bulun safsatasını ortadan kaldıracağız. Hadiste la ilahe illallah deyin felah bulun buyururken, Muhammedun Resulullah demeyin manası kastedilmiyor. Çünkü la ilahe illallah dediğinde, zaten onların 360 putu silip, ilah diye taptıklarını devreden çıkarıp, bir Allah'a kabul ettiğinde Muhammedur Resulullah daha kolay diye zor olan onlara teklif edilmiştir. Çünkü la ilahe illallah değişmez Muhammedur Resulullah'ta. Peygamber dönemine göre Nuh neciyullah olur, Adem safiyullah olur. Gelir gelir ama değişmeyen nokta la ilahe illallah'tır. Onun için o söylenmiştir. Ama Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra Muhammedur Resulullah'tır. Sallallahu Aleyhi ve Sellem kıyamete kadar da bu itikat bâkî kalacaktır. Bundan dolayıdır ki Efendim, bugünkü yazısından da e, bayağı istifade etmiş olduk. Böylece, e, baka bakalım şimdi biz de, e, şimdi mevzu, eğer Yahudi Hristiyan cennete girmeyecekse, geçen yine yazmış bir şeyler, Fetret Devri'ndekileri karıştırmış, i̇mam Gazali'ye göre böyledir diyor. yav i̇mam Gazali neden bahsediyor? i̇mam Gazali, radıyallahu teâlâ, bu mübarek diyor ki eşari mezhebinden. Biz maturidiyiz. Kendisine de sorsam maturidiyim diyecek. Maturidi'ye göre fetret devrinde olup iman edemeyenler cehenneme gidecek. Eşari'ye göre fetret devrinde olup İslam tebliği o gelmeyenler cennete gidecek direkt. eşari O da eli sünnet. Bize ne? Biz maturidi'ye göre. Ama arada İmam-ı Rabbani Hazretleri çok güzel bir çözüm üretiyor. İtikatta da müçtehit olduğu için. Buyuruyor ki benim Mevla'dan aldığım ilhama göre ve bu ustaki araştırmalarıma göre Maturidilerinki diyor, kendi Maturidi ama müçtehit olduğu için itikatta yüksek seviyede ee, Maturidilerinki ağır geliyor. Neden? Adama tebliğ ulaşmamış, İslam şartını duymamış, iman şartı hiçbir şey duymamış kendiliğinden de bulamamış bu yolu diye bu adamın cehenneme gitmesi biraz ağır geliyor diyor. Bana. Çünkü diyor uygun bir ceza olmuyor diyor. Yalnız Eşarilerin görüşü cennete gidecek o da bana uymuyor. Neden? Çünkü cennete girmek bütün ayetlerde innelezne. ve uamilus salihat. İman ve ameli salih şartına bağlanmış. Bunda iman da yok, ameli salih de yok. Nasıl cennete gidecek diyor? O zaman Mevla bana bildirdi ki fetret devrinde olanlar dirilecek, hayvanlar gibi birbirinden kul haklarını alacaklar. Ondan sonra toprak olacaklar diyor. Hakikaten iman Rabban görüşü ne kadar selametli? Cehenneme girip de yanmıyor. Ama cenneti de hak etmemiş iman ve ameli salih sahibi olamadığı için. Biz bu görüşteyiz. Ama İmam Gazali'nin dediği eşari mezebindendir. O kendine göre doğrudur. Orada diyor ki fetret ehli işte daha başına kalmış. Peygamber tebliğ ulaşmamış. Bunlar cennete gidecek. E şimdi o görüşü konuşuyor. O görüşle bugünün Yahudi Hristiyan alakası ne alakası var? Ben sana Netanyahu'yu soruyorum arkadaş. Tebliğ ulaşmamış mı Netanyahu'ya? Yahuya? He? Bugünkü İsrail vatandaşlarına tebliğ ulaşmamış mı? Bugün Yahudi deyince dünyadaki Yahudiler İslam, Kur'an bir şey duymamış mı? Ben sana onu soruyorum. Bu cennete girecek mi? Girmeyecek mi? Bunun cennete girmesi şartı ne? Kaç şart? İslam'a ben sana onu soruyorum. Sen bana Fetret devrindekilerden bahsediyorsun. Şu anda Fetret devrinde adam var mı? Yok. Yani Fetret devriyle ne alakası var konuyu? Onun için yeni çıkan kitapta da bazı sürprizler bekliyorum. Çünkü adını da tartışmalar koyunca tartışmalar karşılıklı görüşleri çarptırmaktır. Buradan da hakikat çıkar mı? Çıkmaz. Ehli sünnete göre ehli sünnete göre çıkacaksın, mertçe ve dürüstçe, diyeceksin ki bugünkü Yahudi ve Nasar'a Budist vesaire vesaire bunlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inanmadan Kur'an'a tabi olmadan kendi dinlerini terk etmedikçe cennete asla giremez. Biz bunu arıyoruz şimdi. Sen bizi fethet devriyle şundan bundan kafamızı, halkın kafasını ne karıştırıyorsun? Geçen de de onları birbirine karıştırmış. O zaman ne oluyor? Karıştırınca kimse bir şey anlamasın oluyor. Anlamayınca da ne oluyor? Öbür dostlarımla da aram açılmasın oluyor. Yani ne olsun? Her okuyan kendine bir şey çıkartabilsin. Ama benim yazdığım reddiyede her okuyan aynı şeyi çıkartabiliyor. Ama sen bir yazı yazıyorsun, her okuyan farklı bir şey çıkartabiliyor. E bu da bir özellik. Bunu da yapmak beceri ister. Herkese, ben şimdi cahil olduğum için Sofi'yim ya, ben yapamam. Benim yazdığımda her kez okusa aynı şeyi anlar. Konuştuğum zamanda da, hamalı da profesörü de aynı şeyi anlar. Ama bunlar çok alim olduklar Zaten alim olmanın özelliği ne? Yazdığın anlaşılmaması. E tabi ki roman yazdı ya, öbür herif alıyor bilmem ne, ödül alıyor ya roman. Romandan, e, mesela niye bu adamın romanı yüz binler satıyor? Çünkü kimse bir şey anlamıyor. Anlamayınca o diyor bir de ben okuyayım bakayım ya. Belki ben anlarım, o da bir şey anlamıyor. Ve böyle satış çok oluyor. Bizim kitabı herkes anlıyor, anlayan diyor ki, alma alma paranı yazık, ben sana anlatayım diyor. Bu sefer bizim kitaplar az gidiyor yani, anlatabiliyor muyum? Alim olmamanın işte zararları, ne yapalım işte. Evet. Şimdi efendim, e, bir dakika Sormuşlar ki, bu gece ben başka şeyler konuşacaktım ama işte bambaşka şeyler konuş. Şeyim nerede, ha? Demişler ki bir de şey oluyor, şimdi CNN'den arıyorlar. Ben de dediğim bir şey var, ne oldu? Yarın üstte işte haberlere bağlanabilir misiniz? Ne oldu, bir yerde bir şey mi oldu? Efendim, işte kefen meselesini soracağız falan. Allah Allah, yahu dünyada bu kadar olaylar var. Efendim memleket almış başını gidiyor. PKK orada neler yapıyor. İran orada gitmiş Yemen'i işgal etmiş. Sarayı işgal etti şiyalar Yemen'de Şialar e, Cumhurbaşkanı sarayını işgal etti. Başbakan Cumhurbaşkanı ev hapsinde Yemen gibi eli sünnetin merkezi şu anda Şia'nın eline geçti. Türkiye'de de çok büyük İran tehlikesi var deyip deyip duruyorum. Üç vaziyetimden biridir. Ve çok tehlikeli öne önemli görüyorum bu sahabe düşmanlığını. Bu muaviyeyi sevmem laflarının da kime yaradığını. Şimdi öbür çocuk yazmış ya niye şunlarla bunlarla konuşmuyor? Mesela bana bugün bir yazı daha geldi. Cübbeli hocaya dört şey soruyorum bilmem ne bilmem. O nereden geldi? O yeni mesajdan geldi. Yeni mesaj ne de hayret o neydi? Haydar, Haydar başa. başa işte bir şey diyor. Ben yazıyı bile okuma bak. Ben hemen ne dedim? Arkadaşlar bunu şu anda millete aktarmaya gerek yok. Niye gerek yok? Zaten adam azınlık bir durumda. Cevap verilecek bir hali yok. Şu an ben de Efendim e, cellat diyor. Ona bilmem ne diyor. Şimdi ben bu adama ne cevap veririm? Şimdi biz cevabı kime vermemiz lazım? Ehli sünnetim diyen, ben sünniyim diyen ve milletin ilgilendiği, hocaların hocası kabul ettiği veya öbür adam gibi. Biz bunlar milleti meşgul ediyorsa bizim içimizi meşgul edenlere ben reddiye ve cevap yapıyorum. Şimdi bizim dışımızda adam zaten şii olmuş. Değil mi? Ben şimdi şii olmuş adama e, Hz. Muaviye'yi sev sahabeyi sev desem ne manası var? delillerimi yine koyarım ama ona reddiye yapmam. Neden? Çünkü şii olmuş bir adamı bizim ehli sünnet dinleyip etkilenir mi? Etkilenmez. Şimdi Haydarbaş'ta etkilenme ihtimaliniz var mı sizin? He? E yok. İslam oğlundan vardı. Şimdi yok. E Karaman'ından vardı. Şimdi yok. Ama şimdi bunları biz demeseydik etkilenme imkanınız var mıydı? Vardı. Doğruyu konuşalım sen şimdi. Ee, yeni Şafak, e, Sünni bir şey Hoca, Eli Sünnet bir hoca, İmatipler'in hocası deyip bunu okuyup dinleme ihtimaliniz varıdı. E, ben onun için kimlerle uğraşıyorum? Şey Yaşan Nuri. Yaşan Nuri'den artık etkilenme imkanı kaldı mı? He? Ben gittim Kabe'nin kapısına ayağımı. Ben o Kâbe'nin kapısı ben çok iş hallederim orada. Dedim Ya Rabbi bu adam milleti ifsat etti. 28 Şubat'ta da resmi hoca oldu. Askeriye her yerde onu şey yaptırıyor. E, toplantı yaptırıyor, namaz üç, şu beş kapa açıkta kılınır, o millet gitti gidecek, e bizim de sesimiz çıkmıyor hapisler mapisler uğraşıyorum 28 Şubat 2000'lerde dedim, ya Rabbel alemin bizi bundan bir şekilde, dediğin şekilde kurtar dedim, Allah Allah, Allah nasıl kurtaracak acaba bir de baktım CHP'ye girdi <gülüyor> dedim ya Rabbel alemi. ne kitap kaldı, ne profesör. neden? bizim millet oraya partiye girince ne diyecek? Hoca partiye girdi. Daha bu hoca dinlenmez. Ya Allah ne kolay kurtarıyor ya. <gülüyor> ya Rabbi ben, benim canım çıktı ya Rabbi. Red diyeler, red diyeler, Yapacağım ölünceye kadar ama. Bunlardan da bir, dilediğin bir şekilde helas söyle ya Rabbi. Amin. Sen bilirsin. Dilediğin şekilde helas eyle. Amin. Dilediğin şeyle şerlerine kifayet eyle. Amin. Amin Allah'ım. Bu milletin çoluğu çocuğun imanı sana emanet Allah. Amin. Bu din bize emanet değil. Allah'ım sana emanet Allah. Amin. Biz vazifemizi yaptık yapacağız. Gittik gidiyoruz. Allah'ım bu milletin çoluğun çocuğunu sahabe düşmanı etme ya Rabbi. Amin. Kaderi münkir etme ya Rabbi. Amin. Resulullah s.a.v'e karşı terbiyesiz etme ya Rabbi. Vehhabi selefi şii akımlarından muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Kendini müştehit zanneden hocaların şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım amin. Allah'ım Allah sana emanet Allah'ım sana emanet. Bu din durur. Böyle niceleri gelir gider Bizim gibileri de gelir geçer Allah'ın hak dini kalır Merak etmeyin Ama bu çorbada tuzu olanla olmayan Allah'ın dinde bir olmaz Bu hizmette gayreti olanla olmayan bir olmaz Size düşen nedir? Tebliğdir Hakaret caiz değil Sövmek saymak asla caiz değil O yorumlarda bazı yapıyorlarmış bana haberler geliyor Asla hakkımı helal etmiyorum Terbiyeli şekilde Bu görüşünüz Yanlıştır. Sahabeyi sevmeniz lazımdır. Veyahut Yahudistan Cennet'e giremez. Ayet şudur, hadis budur. Dolu kitabımız, kaynağımız, sohbetimiz var. Bunlardan alabilirsiniz, alıntı yapabilirsiniz. Ve böylece inşallah istifade edersiniz. Şimdi de efendim ee, kefen meselesiymiş. Şimdi adamlar 375 liraya kefen satıyormuşlar. Ondan sonra benim sohbetimde de koyuyormuşlar. Bir site, Bursa'da. On üzerine haberler, bugün o gazete yazıyor, bu gazete yazıyor, bir şeyler, bir şeyler. O eli açıkta konuşmasa olmaz. O da demiş ki, işte bunu demiş, şey yapsın, kabul etmiyorsa dava açsın. Bilmem ne, benim için böyle şeyler, bir şeyler konuşmuş falan. Efendim, ben de bunun üzerine diyorum ki, Allah Teala istismar edenlere, yani fırsat vermesi. Ayy. Bu işler istismara girmiş. Ben böyle bir istismara karşıyım, ben böyle bir şeyle alakam yok. Ancak, efendim, e, kefen şeyden kabir azabından koruyormuş bu kefen yanmaz kefen miymiş ya ulan yanmakla ne alakası var <gülüyor> yandıktan sonra yanmaz madde koysan da içi yanıyor zaten du allah Teala yaktı mı adamın içini sen. kefenin dışından ateş gelmiyor ki kabirde <gülüyor> yani ne saçma sapan adamlar kefen arkadaş insanı ancak imanı ve ameli korur kefen nedir efendim bu meseleyi anlatalım izah edelim Şimdi, Erbain İdrisiye, İdris Aleyhisselam'a vahyedilen 40 tane ismi şeriftir. Bu ismi şerifler hakkında hadis şerifler de var. i̇bn Abidin, en büyük fakih, ben hurafeci biri değilim. Kitapta görmediğim bir şey yazmam. i̇bn Abidin gibi, Hanefi fıkında son merci, Halid-i Hazretleri'nin halifesi, cenazesini kıldıran zat, vasisi, beyan ediyor. Ee, efendim, febetinde, istatlarını beyan ettiği kitabında beyan ediyor. Oradan İmam Suyuti'ye Nakli, atıf yapıyor. İmam Suyut'i fetavasında bunu zikrediyor. İdris Aleyhisselam'ın efendim ümmeti çok büyücüydi. Bu da sonradan şeydi. Ben bunu kitaba yazamadım. Baş tarafına sonradan buldum. Ekleyeceğim inşallah yeni baskıya. İdris Aleyhisselam'ın ümmeti öyle bir büyü yaptı ki İdris Aleyhisselam'ın yani ağrıdan işte sıkıntıdan bunalımdan perişan oldu İdris Aleyhisselam. Dedi, ''Ya Rabbi kurtar beni bu ümmetimden.'' Büyüden koca peygamberi perişan ettiler. Ve bu kırk ismi şerif, sırf e, İdris Aleyhisselam'ı kurtarmak için Allah indirdi. Ve İdris Aleyhisselam bunu ümmetlerinden, sahabesinden, sadıklara talim etti. Ve İdris Aleyhisselam bu isim şeriflerle göklere kaldırıldı. ''Ve rafainâv mekânen aliyyâ'' Biz onu yüce mekâna kaldırdık. Meryem suresindeki dördüncü kaç semadadır. Bazı kaldırılış kıssasını anlatmışım. Recep Şerif'in on beşinci gecesi münasebetiyle bu İdris Aleyhisselam'a indirilen 40 ismi şerif. Bu 40 ismi şerifte diyor ki, efendim yani İdris Aleyhisselam demiyor bunu. Birisi efendim birinci ismi şerif 18. ismi şerif 37. ismi şerif. Bu ismi şerifler aslı Süryanidir. Bunu sonra Arapçaya çevrilmiş. Yani İdris Aleyhisselam zamanında İbrani Süryani, bütün peygamberler Arapça konuşmuyordu ki. Ee, bunlar ulema tarafından çevrilmiş. Şahabettin Sühreverdi Hazretleri bu işle çok iştigal etmiş. Büyük Sühreverdi, avarif sahibi Evliyaullah reislerinden ee, bu usta kitap yazmış. Ve birçok alimler kitaplar yazmış. Bu kitaplar bir kısmı yazmadır, bir kısmı basılmıştır. Ee, şimdi burada kaynaklar. Mesela deminkini söyleyelim. Her kim bu ismi şerifi ölünün kefenine yazıp onunla birlikte defnederse allah Teala bu meyitin, Lisanını sorgusal meleklerin cevabıyla konuşturur. O kişi mezarında korkmaz, dehşete kapılmaz, kabrinde ona cennetten bir pencere açar vesaire. Bunun, ee, bu rivayetle amel etmek isteyen kişi, bunu İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyanda yazıyor. Ruhul Beyanda tefsiri bu şimdi. Bu rivayetle amel etmek isteyen kişi önceden kefenini hazırlamalı, zemzemle yıkamalı, bu iş müşerifi yazdırmalı. Yakınlarına da bu kefenin yerini öğreterek ben ölürüm telaşa gidersiniz vasiyetimdir kefenim şuradadır vasiyetini yapmalıdır uygundur diyor farz değil vacip değil e şimdi sen diyorsun kefen adamı kurtarım ya arkadaş Allah'ın ismi ismi var ya Allah'ın biz Allah'ın isminden bahsediliyor kefen adamı kurtarır mı ya her taraf kefen dolu sen git en iyi kumaştan kefen yap ipekten atlastan kefen yap Milletin kefeni 60 lira, sen 600 trilyonluk yaptır kefen, her yeri mücevher tak, kurtar mı kefen? Ne kurtarır? Allah'ın ismi şerifi. Peki Allah'ın ismiyle yerde gökte zarar yok. Buna dair bir delil okuyun. Bismillah illezî lâ yadurru me'asmi şey'ün fil ardu velâ Kabirin toprağıda yerde mi? E, yerde ve gökte Allah'ın adı olunca Allah'ın ismiyle hiçbir şey zarar Veremez. Melekler gelse azap etme. melek kimi takar? Allah'ın ismine itibar eder. Melek kefenin pahalı olmasına itibar etmez. Dolayısıyla Allah'ın ismi burada biz Allah'ın isminden bahsediyoruz. Sahabe-i kiram atların ayaklarına bile harbe giderken ismi şerifler yazmışlardır. Taberanilerde, beyakilerde rivayetler mevcuttur. Osmanlı ecdadımız biliyorsunuz ki sancak Kur'anları küçük. E, kur'anları Allah'ın ismi şeriflerini sancaklara Yazmışlardır. Kılıçlara yazmışlardır. Kılıçlara yazmışlardır. E Birçok yerde Allah'ın ismi şerifi iç gömleklerine görmüyor musunuz Osmanlı? Şeyhül İslamlar zamanında padişahların iç gömlekleri giyinen gömlekler şimdi Topkapı Sarayı'ndaki envanterde çıkıyor, resimleniyor. Bütün ayet hadislerle doludur öyle mi? E burada korumayı sağlayan nedir? Allah'ın kendisidir. Allah Teala neye bağlamış? Bazı isimlerine bazı havas, özellikler vermiştir. Şimdi sen de diyorsun ki efendim eee ya adamın ameli bozuksa bu kefendeki ismişerim ona fayda verir mi? Ya biz diyoruz ki fayda vermez. O zaman da diyor ki madem adamın ameli iyiyse o zaman da buna ne acet? Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَا يُجِيَهَا اَحَدَكُمْ amelu. bu sahih hadis. Sizin hiçbirinizi ameli kurtaramaz. Şimdi madem öyle ismi şerifi yazmayalım bu meselesine gelince. Şimdi sana diyor ki hadis, hiçbirinizi ameli kurtaramaz. Peki ameli kurtaramaz. Ya Resulullah seni de mi? Beni de kurtaramaz. Allah'ın fazlukeremi kurtarır. Ama Allah'ın Keremi kime gelir? Ayrı bir şey. Salih ameli olanlara gelir. Şimdi ameli kurtaramaz deyince namazı orucu bıraksak da zaten Allah'ın fazlukeremi gelirse gelecek. Namaza, oruca ne var diyebilir miyiz? O zaman da, madem iyi adamsa ismi şerifi yazma ne lüzum var da diyemeyiz. Çünkü biz bu faziletle, farz vacip olarak konuşmuyorum. Bir faziletli amel. Bu bizim için bir müjdedir, mükafatdır. Allah'ın isminin bereketi. Bu ayrı bir şey. Bunu ben kitapta yazdım mı? Yazdım. Şimdi, kaynaklar İsmail Hakkır Ulu Beyan a 150. Muhammed et, Tunusi Er-Ravzatü Sündüsü'ye sayfa 8. Şahabettin'e Sûre verdiği Esma-i Erbanşeri yazma Nusra, Ayasofya No 377, Ayasofya No 3358, yazma bağışlar No 2773 sırf süleyman Kütüphanesinden aldırdığım yazmalar İmam Zerruk e, Esma-i sayfa 24-25 Fazlullah Muhammed İbni Eyyub Feteha ve Sofiye ruh bütün itibarı tasavvuf fetvalı, Feteha ve Sofiye böyle kitap, o kitap Aşağıda kaynaklar dolu, dolu, dolu, dolu. 18. şerifte var, 37. şerifte var. Efendim, her kim bu üç bir şerifi Kabe-i Muazzama'nın örtüsünden, Kabe'nin iç astarının beyaz tarafının örtünün içinden mesela bir şey olsa bela gelmez. Üzerinde başında olsa gelmez. Mesela Bunlar söylüyor kitaplarda. Allah Teala onu ona bağlar, sebep yaratır. Ee, efendim, ama bu adamın ameli bozuksa, buna fayda verecek anlamına, Gelmez. Ama bazı rivayetlerde de der ki mahşere kalır hesabı kabirde yine rahatsız edilmez. Böyle rivayetlerde geçiyor. Neden? İsmi şerifin hürmetine diye geçiyor. Ben kaynakları veririm. Tercemeyi yaparım. Kitabımı yazarım. Ondan sonra başkasına karışmam. 37. Ismi, bu da mesela Ceylan derisi. Üzerine misk ve safranla. Yazının da mürekkebinde misk ve safranla. Meyitin kefeninin göz kısmına koyarak E Bunlar var kitaplarda. Ve kaynakları verilmiş. Kitabımızın adı Erbain İdrisiye. Ama ben bunların kaç lira olduğunu bilmem ki. Kim kaça satıyor bilmem ki. İstismar ediyor ne yapıyor? 370 lira ne oluyor ya? Yani bunları nasıl istismar etmişler? Nasıl çıkartmışlar bu fiyatlara? Ben bunlardan haberim yok. Anladınız. Ama Allah'ın ismi nuska olarak yazılır mı? Ölün kefenine yazılır mı? Yazılır. E ben de rivayetleri kitaba yazmam. o kitapta rivayet dolu. Evlenemeyen eser, rızkı dar olanadır. Mesela, ılgın ağacına şu hiçbir şerifi yazarsan. E ben ne yapayım? Ben sana yazıyorum. Sen onu buldursan yazarsın. Efendim, yedi madenden kurşuna... Yani yedi maden bir... Ya zor. Yedi madeni tutturamadım. Kendimize şey yapamadım daha. Eser yedi madenden... Ben ne bileyim yedi madenden yapmış mı yapmamış mı? Ben kitapta tercümeyi doğru yapmakla mükellefim. Öyle mi değil mi? Ondan sonrasında adam kaça satmış, kaça almış, ne yapmış? Bunu sistematik yapmış... Benim sohbetimdeki bu sohbeti de almış oraya koymuş Anladın? Benim adımla satış yapıyor Bu sefer de bütün millet ben de diyorum Allah istismarcıların cezasını müsaakını versin Ben istismara müsait değilim Ben kitap yazarım Kaynak koyarım Sen benim kaynaklarımı araştırırsın Yanlışsa gelir dersin ki bu kaynakta bu yok Veya dersin yanlış tercüme ettin Yanlış anladın Sen bana bunu dersen ben özür dedilerim, kabul de ederim Ama benim kaynaklarım sahihse Efendim, kaynaklarım bir tane de değil. Farkındaysanız kaç kaynak birden veriyorum. Farkında mısınız? Erbahin İdrisiye'deki kaynaklar 5-6 satır. Her ismin sonunda. Bu kadar kaynak verdikten sonra ben bundan mesul değilim. i̇bn Ömer Hazretleri e, Radıyallahu Teala Hanım'a küçük çocuklar korktuğu zaman büyüklere duayı öğretir, okuyun derdi. Küçükler okuyamayacağı için yazardı üstüne takardı. Bu sahabenin en büyük fıkıhçılarındandır. Çocuğa takılmasının sebebi nedir? Çocuk okuyamayacak çağdadır. Yaşı müsait değil. Ölü de okuyamayacak durumdadır. Onun için üzerine. Mesela yüzükler. E, Sahabe-i Kiram'da vardı. Ve ma tevfik illa yazanlar. He? Hazreti Ömer Efendimiz'in yüzüğünde şu yazar, Hazreti Osman yüzünde bu yazar, Allah'ın isimlerinden, ayetlerden, hadislerden, birçok ulemanın, evliyanın, sahabeden, yüzükleri olanlar var. Ben bunu yazarım. Ama sen buna efendim alırsın, kaç kat fiyat çekersin, arttırırsın, satarsın, bilmem ne. Bundan ben sorumlu muyum şimdi? Ben bundan sorumlu değilim. Kim ne fiyata satmış, ne etmiş, benim de. Ondan sonra yakmayan kefen. Haberlere bak şimdi. Yav Allah'ın ismiyle gökte yerde bir şey zarar veremez. Biz Allah'ın isminden bahsediyoruz. Kefenin kendi kumaşından bahsetmiyoruz ki. Anladınız? Mesele bundan ibarettir. Ama istismar edenlerle alakamız yoktur zaten ihvanlar mihvanlar siteler ben ondan evvelce de onlar demedim mi e dedim e şimdi attım facebook siteye de bakın yani yanlış yanlış şeyler yapabilirler olur bazı isimlerle çıkıyorlar bizim sohbetlerimizi koyuyorlar bunlar bizi bağlamaz bizim kitaplarımız ortadadır kaynaklarımız mevcuttur bu kaynaklara bakılır itikad edersen itikad edersin etmezsen ben bir şey yapmıyorum e yapma e biz sana farz demedik Vacip demedik. Ama madem kitaplardan bunları gördük, bunlardan da mesela bir Hurşit Efendi rahmetullahi aleyh kefeni, ben daha çocuktum. kefeni hazırlamıştı. Zemzemle yıkamıştı. Ona göre işte giderdi mezarına giderdi. Mezarı kazdırmıştı. İçine otururdu. Orada zikrederdi falan. Yani ölüme hazırlık. Ama sen içini ben kefen hazırlamam. Mezar almam. Alma. Bunlar farz değil. Vacip değil. Ölürsen bir kefen bulurlar. Zaten amelin ise Amelin seninle gelir kabre girer eniş ve yoldaş. Olur. Ondan dolayı biz efendim ama şimdi burada adam diyor ki günahkar da olsa şimdi bu işbinin ne faydası var? Ya arkadaş Hirakül Rum kralı ne dedi? Hazret Ömer'e adam yolladı. Dedi ki ben de Rumlarda doktorluk çok ilerlemiş. Çok da e, itibarlı da, hatta Medine'ye doktor yolladı ya bir sene kaldı da hasta gelmeyince geri döndü. Anlatıyordum size Hatta dedi ya Resulallah ben yani izin istiyorum Rum doktoruyum ama sizde hiç hasta olan yok. Biz buyurdu acıkmadan yemeyiz, yeyince de doymayız. E, Rumlar doktorlukta tıpta ileriydiler. Araplar o zaman tabi cahiliyeden yeni çıkmış bir toplum olarak bu tıp medeniyetleri vesaire yok. Çünkü bu okuma yazmaya bağlı bir şeyler. Ümmi bir ümmetiz diyor. Yani okuma yazmaları yok. E, şimdi Hz Ömer dönemi oldu. Rum kralının başı çok ağrıyor. Herhalde migrenmiş. O zaman belki migren adı aynı değildir. Başının ağrısı hiç durmayınca Hz. Ömer'e mektup yazdı Dedi ki Bizim doktorları çözemiyor Belki sizin sahibiniz yani Rasulullah s.a.v. katılıyor Onun getirdiği bir şey biliyorsunuzdur Hz. Ömer de r.a.v. bir besmele yazdı Takke'nin içine Başlık takke'nin içine yerleştirdi kubbesine Gönderdi onu hirekle Ama hireklere itikadı var adam müslüman değil Ama kalktı takkeyi taktı baş ağrısı Trak diye Geçti bunu biliyorsunuz. Ondan sonra durdu durdu falan, ya acaba geçeceği vakte mi denk geldik dedi. Şöyle bir Rum kafası ya işte şöyle biraz kaldırdı, uuu başladı. Aman aman aman dedi. Ya arkadaş sonunda kafası bozuldu, bu ne iştir arkadaş? Bu kadar doktor yetişmiştir Rum imparatorlukları, binlerce senelik tıp gelenekleri bilmem neler. Bir şey bulamadınız da, bu adam bir takya yolladı kafadan çıkartamıyoruz. Mecbur olduk takya takma. Artık neyse bir deşti ki ne yazıyordu orada? Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü kaç isim var orada? Allah, Rahman, Rahim. Gökte yerde Allah'ın adıyla hiçbir şey zarar veremez. Hireklin başına bile kar etti de. Sen Müslümansın ne kadar günahkar olsan da göğsüne yazarsan Allah'ın adını zarar mı görürsün? Ne kafasızlık yapıyorsun? Ya arkadaş bu habercilerin işi bitmiş ya. Mevzu arıyorlar mevzu arıyorlar ben de onlara bu bilgileri veriyorum efendim ama İdrisiye kitabında daha çok şeyler bulabilirsiniz haber yapacak. Erbayne İdrisiye'yi alın. Arkasından firiste bakın. Öyle şeyler bulacaksınız ki size her gün bir haber çıkar. Tamam. Allah'ın ismiyle neler olurmuş meğer neler. Allah'ın ismiyle olmayacak bir şey yokmuş meğer. He? Sen de evlenemiyor musun? Çocuğum mu olmuyor mu? Bunlar. Hemen kendi dertlerine başlarlar. Beni gördükleri zaman. Ya büyüleri aklına gelir. Ya efendim bizi oku. Ya işim bozuk. Ya eşim bozuk. Böyle. Yahu imanımı düzelteyim. Ehli sünnete göre itikadım tasvir edeyim. Namazda şu sorunu var. Namaz kılamıyorum. Hiç o derdi soran yok. Hemen neye bakarlar? Efendim bu gibi işlere akılları bunlara erer. Neyse. Allah Teala iman nasip etsin. Hidayet versin. Onlara da, soranlara da efendim biz bu bilgileri veriyoruz ama böyle 370 lira falan bunlardan ben bir kuruş almış değilim. Böyle bir şeyle de alakam yok. Efendim ben bunlardan vereyim. Bu istismar işlerinden vereyim. Bu işleri ben kitaba yazayım da piyasada bunu efendim çıkarıp e, yüksek fiyatlara, fahiş fiyatlara bu işleri satalım diye uğraşanlara da hakkımı helal etmiyorum yani. Çünkü burada hak görüyor. Bak kaç gündür haberleri bunlarla uğraştırıyorlar. Yazık günah yani. Ama sizin haberiniz olmamış herhalde. He? Ya! Siz nerede yaşıyorsunuz ya? Helal olsun size arkadaş. Yolunuza devam edin. Demek ki bakmıyorsunuz bu internetin haberlerine, oranın, bunun haberlerine. Doğru yapıyorsunuz. Kafanız selamet. Evet. Evet. Onun için siz merak etmeyin. Ama ben erbaîn İdrisiye, İdris, İdris Aleyhisselam'a indirilen 40 ismi şerifte bu gibi birçok malumatın yazıldığını ve tercüme ettiğimi söylüyorum. Ama bundan ötesi kim ne yapmış, kasas satmıştan haberim yok. Ben de bunu habercilerden duydum. Evet. Allah Teala Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem nurlu yolunda daim ve sabit eylesin. Şimdi Sevad ibni Gaziye radıyallahu teala an harbe girecek. Bedir günü sahabenin saflarını Resulullah düzenledi sallallahu aleyhi ve sellem. Elinde de bir efendim değnek var. Onunla ne yapıyor? İnsanları sıraya geçiriyor, hizaya ve düzeltiyor. Sa aynı namazda nasıl saf düzgün oluyor? Harpte de aynı saf düzgün olacak. İnna اللّٰهِ اُحُبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يل۪هِ Saf fen, saf suresinde Allah kendi yolunda saf saf dizilmiş, safları düzgün yapmış, savaşanları sever diyor. Şimdi Sevat bin Gaziye radıyallahu anh da saftan biraz öne çıkmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yaptı? Bastonuyla şöyle biraz dokundurdu şöyle. İstevi ya Sevat, ey Sevat, safa gir, düzgün ol, doğru ol buyurdu. Bu mübarekte de dedi ki, ya Resulallah ne oldu? Evcaten iyi, ee, benim dedi canımı acıttın. Onun için ben kısas hakkımı almak istiyorum dedi. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki yani ne yapacaksın e, efendim e, yap bakalım kız hakkını al. Hakkını al deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek karnını açtı. O zat da hemen geldi kucakladı. Mübarek karnını öptü. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir harpte, harpte. Saflar düzenleniyor. Düşman kavur karşıda üç misli. Sahabenin işlerine bak. Sahabedeki şuura bak. Sahabedeği anlayışa bak. Dedik Ey Sevat ne yapmak istedin dedi. Mahamele Dedik ya Resulullah hadar Ya Resulullah gördüğün gibi karşı karşıyayız düşmanlan. Yani ölüm bize çok yaklaştı. İstedim ferat tenyekun en yemesse. En yemesse cildi cildeke İstedim ki dünyadan seninle son ayrılışımda benim derim senin derine yani ağzım dudaklarım senin mübarek derine değsin de seninle son temasım olsun şehit olursam ölürsem bu yolda sana dokunmuş olarak öleyim. Ben bunu istedim. Adam ölmeyeyim diye çare aramıyor veyahut da ben niye geldim buraya kaçıp kurtulmak istemiyor. Ölüm gözünün önünde. Ölüme kendini o kadar hazırlamış. Esas derdine Esas derdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e deyip devle ölebilir miyim? Derisine temas. Yani harpte ve her an ölüme yaklaşmışken, ki o zamanlarda ölüm de fazla oldu. Gerçi Bedir'de çok olmadı, on dört tane falan oldu. şehitimiz az oldu ama, e, yani şehit olmamak işten değil, o kadar yakın savaşta. Yine de mübarekler, onu düşünmüyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona. Hayırla dua etti. E, sallallahu te ale aleyhi ve sellem. E, şimdi, Oradan ne yapmak istiyor? Teberrük. Yani bereketlenme var mı? Bereketlenme. Teberrük. Bak derin deyiz. Bugün e, yine dün gece okuduğum rivayetlerden birine mesela Ayşe anamız Hz. Ali Efendimiz'e karşı o cemelle çıktığı için aslında savaş için çıkmadı. sır hakemlik için çıktı. işi yoluna koyma. Annemiz olarak. Fakat sonra onların savaşa girdi kadın zaten hevdecin içinde duruyor. Erkeklerle görüşmüyor direkt. E, o zaman e, tabii ki savaş patlak verince baktı ki bana bu bana söz verildi savaş olmayacaktı dedi. E, sözü bozduklarını bazılarının katlılık ettiklerini anlayınca e, kaç kaç yani ayrılmak istedi. Sonradan da çok ağlardı. Başörtüsü ıslanana kadar ağlardı. Dedi yani ben gittim o işe. Keşke evimde otursaydım. Makarnefi büyütü günle. Bize Allah'ım evlerinizde oturun. Ama tabii biliyorsunuz efendim sözsem önceden haber verdi ki efendim sizin birinize hav köpekleri havlayacak üzerinize ee, Ayşe anamız biraz güldü orada işte manayı ne anladıysa ee, Ey Hümeyra dikkat etsen olmayasın dedi. E sonra işte geldiler köpekler havlayınca devesinin üzerine. Dedi ki bura neredir sordu. Dediler havep. eyvah. Dedi. Hemen o hadisi hatırladı hav köpekleri havladığı zaman yani sıkıntılı bir şey olacak. Döndü Radıyallahu Teala'na. Hatta dediler ki Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kimin odasında? Aşağı Hanım'ın odasında yatıyor. Odasında yattığı için onun da hakkıdır o efendimizin yanına gömülme hakkı var. Yani vasiyet etseydi beni yanına gömün. Cennetül Bekr'de değil de efendimizin yanında gömülebilirdi. Ona itibar ederler de o vasiyetine. Odası da mülkü olduğu için. Ama çok üzüldü de dedi ki, ya dedi ben dedi bu işi yaptım yani bu cemel vakasına gittim. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzmüş olabilirim. Bak şimdi Rasulullah hayatta mı değil mi? Eğer Vehhabi kafası olsaydı, ne derdi? Resulullah benden razı olarak koynumda kucağımda öldü. Ama ne dedi? Ben Resulullah'tan sonra bu işe karıştım. Karıştığım için belki Resulullah kızmış mıdır bana acaba dedi. Kızmış, ne dürüst insanlar ya. Belki bana Resulullah kızmış olabilir dedi. Onun için yanına belki istemez ben dedi. Bak şimdi, buradan Resulullah sahasının vefatından kaç sene sonra, 30 senelik iş... Resulullah'ın vefatından sonra Resulullah'ın her şeyden haberdar olduğu çıkıyor mu? Ve sahabenin ona o kadar dikkat ve titizlik gösterdiği çıkıyor mu? Ha baksana. O öldü zaten. Ne haberi var? Zaten iyi ayrılmıştık. Ve bir kafası böyle. Öldü ya. Ama Ayşe ne diyor? Bana kızmış olabilir diyor. Ama tabii ki ahiretteki meselede belli ki Resulullah dünyada razıysa ahirette razıdır. O ayrı bir şey. Ama Ayşe o işten çok korkuyordu. Ondan sonra Ne dedi? Şurada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gömleği var. Gömleğinden bir parça kesin, kefenimde göğsümün üstüne koyun, kurtulursam ancak böyle kurtulurum dedi. Bunu hadis kaynaklarından kaynağını gösterim. Koca Aşa radıyallahu anh'a, bütün sahabenin müştehidesi, erkek sahabiler bile gelip ondan fetva soruyorlar. Dininizin üçte ikisini humeyradan alın. humeyra. <gülüyor> anamız, o kadar allame, yani Allame'nin ta'sı da tenis için olsun. Hem mübalağa için olsun hem tenis için olsun. Erkeklerden daha büyük halim. Müctehit saydığında sahabenin hepsi müştehit değil. Fıkıh manasında iştahı gelince çok az çıkıyor. Ve bunların birisi hem başında aşağınamız geliyor. Radıyallahu teala. O ne diyor? Gömleğinden bir parça kefenime koyun diyor. Kurtulursam onunla. İşte onun için diyorum. Kefene bir şey koymanın faydası var mı yok mu? Anladın mı şimdi? Ayşe anamızda Resulullah'ın gömleğinden bir parça e, Allah'ın ismi Resulullah'ın gömleğinin parçasından daha mı değersiz? E, haşa, Allah'ın ismi burada da yazılıyor. Anladın mı şimdi? E, Allah'ın ismi yazılan şey, Rasulullah sallallahu gömleği fayda ediyor, e, Allah'ın ismi niye fayda etmesin? Anladın? Hz. Muaviye ne yapmıştı? Tırnaklarını kestiğinde almıştım dedi. Sakalı şerifini ağzımın içine, tırnaklarını da gözlerimin üstüne serpiştirin. Kurtuluş varsa bugün bir tek bu kurtarabilir beni. Ya dikkat edin sahabenin ileri gelen fıkıhçı, mesela İbni Abbas Hazreti Muaviye için der ki sahabenin fıkıhçılarındandır der. Yani sahabenin hepsinde fıkıh ilmi olmayabilir. Fıkıh içtihat meselesidir. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh, sahabenin ileri gelenlerinde en çok hadis rivayet edendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, fıkıhçı mıdır? Değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ferubbe ve amin sami'in. Burada bulunan, burada bulunmayanlara bu tebliğlerimi ulaştırsın. Çünkü sonradan ulaşan nice kişiler var ki benden dinleyenden daha iyi kavrayacak. Mesela sahabeden birçokları bir hadisi nakletti. Ama o hadis Ebu Hanife İmam-ı Azam'a ulaşınca İmam-ı Azam ondan bin tane fetva çıkarttı. Sahabe sadece ne yaptı? Onun nakletti. Ben Rasulullah'tan işittim şöyle buyurdu. Ben Rasulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kimisi naklet ama sahaben içinde de fıkıhçılar var. Muaviye radıyallahu taala sahabenin ki İbn Abbas'ın şahadetle İbn Abbas, Abbas Allah'ıma fakuhü'd-din ve alimut tevil Ya Rabbi dinde ona ince ilim ve fıkıh nasip et. Tevil ilmini, tefsir ilmini ona öğret. Baş müfessir İbn Abbas. Resulullah Efendimiz'in duasıyla İbn Abbas olmuş. Baş müfessir olmuş, fakir olmuş. O da diyor ki, Muaviye de radıyallahu anh, sahabenin fıkıhçılarındandı. Biliyorsunuz Medine'de hutbe okudu, halifeliği döneminde. Dedi ki, sizin alimleriniz nerede ey Medineliler? Peruk hakkında, peruk takanlar, taktaranlar, saçına, saç ekletenler, Allah bunlar lanet etti. Ben şimdi görüyorum böyle şeyler, adetler çıkmış burada. Ben Resulullah'tan işittim, Medine'deki vazında uyardı. Ki Bukhari'de de geçer, azdı Muaviye'nin bu rivati. Şimdi dolayısıyla... Bu kadar hem sahabeden olmak yetmiyor. Hani bu sefer diyecek ki ya bu sahabeden ama bunun fıkhı yoktu. Öyle yapmış o. Ama Ayşe anamız bunu yapıyorsa, Muaviyye radıyallahu Allah gibi fıkhçılar bunu yapıyorsa, mesela e, bir şey yazmak, suyunu içmek veya üzerine taşımak, doğum sancısı tut, Kadın doğuramıyor, doğumda zorlandı. İbni Abbas buna ne yazardı? La ilahe illallahü halimü kerim subhanallahü rabbi lalşu Kanı onlar onlar mi elbise ve laşiyetten övüpaha. Kanı onlar onlar mı elbise ve laşiyetten bir nahr belah. Faliyle kulla kabul fasikol. İbn Abbasın şeyidir, Derdi ki doğumu zorlanan kadına bunu yazın çirir. Ya bunlar var, sahabede var diyorum yani. Sen de diyorsun ki kefene isim yazılma neymiş falan. Bunu yazdırırdı, içirirdi. Ben bunu sahih tefsirinde emine gördüm? Ahkaf suresinin sonda olacak okutuyorum ism seksenli yıllar. O zaman da bayağı hoca efendiler dersime gelirlerdi. Gençler mecliler, şimdi hepsi hoca olmuşlar, beni geçmişler, beni de beğenmiyorlar. Allah onları beğensin mübarekleri. Beni beğenmesinler mühim değil. Hep derslerime çokları gelirlerdi. Orada halakalar olurdu böyle. Ondan sonra, orada bunu görünce Allah'ım bayağı da bir cemaat da vardı. Kırk, elli mi bilmiyorum. Hurşit Efendi bir yanıma oturdu. Halide abi bir yanıma oturdu falan. Böyle şey yani, tantanalı derslerimiz vardı. Efendim biri dedi kızım hamile, öbürü dedi karım hamile. Arkadaş ders bitti. Bir saat başından kalkamadım. Yaz bize, yaz bize yaz. Bize. Kimisi tıkanmış, kimisi zorlamış. İyi hatırlıyorum yani. Bir hafta içinde birkaç gün içinde hepsi kolay doğum olduğuna dair haberleri gelmişti. Mesela bu var İbni Abbas'a Şimdi İbni Abbas fıkıhçı. İbni Ömer dört Abdullah'tan biri. Dört Abdullah fakih. Abdullah İbni Ömer. Abdullah İbni Abbas. Abdullah İbni Amr ibn As, Anladın? Abdullah İbni Zübeyir olabilir. Abdullah İbni Ömer var, Abdullah İbni Amr var, Abdullah bin Abbas var. Abdullah İbni Zübeyir var. Bunlar fıkıhçı diyelim. Şimdi bu fıkıhla ihtisası olan sahabenin tatbikatı çok önemli. Ne yapmışlar? İşte İbni Ömer ne yapıyor? Çocuk madem okuyamıyor, üzerine asalım. Nuska taşımak caiz mi? Nuska taşımanın, sahabe döneminden fetvasının delili, İbni Ömer'in çocuklara nuskayı takmasıdır. Esasen okumak daha tesilidir Ama insanların çoğu şu anda tembeldir, okuyamıyor, bazıları Arapça okumayı bilmiyor, bazıları okurken Allah'ın isimlerini falan yanlış okuyor. Bundan dolayı üzerine taksa atsa, caiz midir? Caizdir. Çünkü sahabe-i kiram bunu yapmıştır. Onun için Evliyaullah'ın ve ulemanın yaptığı şeyleri, efendim, efendim, İyi değerlendirmek lazım. Onlar kendi kafasına iş yapan zatlar değildirler. Evet. Bu ne olmuş? Bir dakika bakayım şimdi. Yine geldik. Uhud gazvesinde Sa'd ibn-i Rabi' radıyallahu teala az kalsın ruhu çıkacak yaralar almış ölmek üzere Harice bin Zeyd misabit radıyallahu anh, anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni gönder. ki Aynet Hartte hart de her yer karba karışık, bozgun. Dedi ki Sadibni Rebi'i ara git. Harice bin Zeyd diyor. Bana dedi ki in ra'eteu fakru minni selam. Onu görürsem benden ona selam söyle. Resulullah selam gönderiyor hart'te. O da ölmek üzere. Vallahi Teala. Ona de ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam söylüyor ve soruyor ki kendini nasıl buluyor, hissediyor. Daha böyle ne meseleler? Ben de diyor, ölüler arasında dolaşıyorum. Yetmiş şehit, orta şehit çok. Uğut'ta şehit çok. Ölüler arasında dolaşıyorum. Yaralılar arasında dolaşıyorum. Geldim, baktım. Son nefesinde yetmiş tane darbe almış. Bir darbe mızrak, bir darbe kılıç, bir darbe ok. Yetmiş tane darbe almış. Dedim ey Saad, Saad bin Rabia, Rasulullah sallallahu aleyhi sallam sana selam söylüyor ve bana diyor ki e, bana haber versin kendisini nasıl hissediyor? Dedi selam ve aleykisselam sana da selam olsun Rasulullah sallallahu aleyhi sallam'e de selam olsun Rasulullah sallallahu aleyhi sallam'e söyle ki edirih al cenneti uhudun arkasından cennetin kokusunu hissediyorum yani ölmek üzere ne hissediyor? Uğuttun arkasından cennetin kokusunu hissediyorum. Ensar kavmi'ne söyle ki, yani ensardan ozat. Ensar'a söyle ki: La üzra lekum in yuxlas ila Rasulullah ve fiikum şufun yutrifo. Ey ensar, söyle onlara. Sizin içinizde bir gözü kırpan, hayatta kalan kirpiğini oynatan biri varken kafirler Rasulullah'a ulaştılarsa. Allah katında mazur sayılmayacaksınız. Hepiniz ölmeniz lazım Resulullah'a ulaşılana kadar. Ensar kavmime söyledi dedi ve o anda vefat etti. Görüyor musun şimdi bu adama kelime-i şehadet söyle denir mi? Yani la ilahe illallah mı dedi, Allah mı dedi, nasıl öldü son kelimesi? Derdi ne? Derdi sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Ensar söyle onlara, ben cennetin kokusunu alıyorum, gidiyorum ama bir göz kırpan kaldıkça Rasulullah birisi yetişirse, siz Allah indinde mazur değilsiniz. Siz helak oldunuz, gittiniz dedi. Yani böyle yine bir misal verelim. Vakidi zikrediyor diyor. Enes ibn Bu da Ensar'dan Hazrec kabilesinden Hazreti Enes var ya meşhur. Hazreti Enes'in amcası. Dedi ki Enes ibn Bedir'de bulunamadı. Dedi yavru ben Bedir'de bulunamadım. Müşriklerle savaştığın ilk savaştı o. Müşriklerle bir daha savaşmaya Allah beni şahit ederse, Allah sana benim ne yapacağımı gösterecek demişti. Uğut günü olunca, bir bozgun olunca sahabe-i kiram da darmadağın oldu. Darmadan olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve de önü açıldı. Önü açılınca da kafirler, işte Hazreti Talha orada büyük cengaverlik göstermese, üzerine saldıracaklar dedik Allah'ın Ya Rabbi bu Müslümanların bu dağılmalarından dolayı sana özür diliyorum. Bu enesimli Hazretleri. Sonra bu müşriklerin yaptığı işlerden de sana teperi ediyorum. Bunlar bunlardan razı değilim. Bunlar Habibine düşmanlık ediyor ama bu Müslümanlar da yardımı beceremediler. Evet. Sonra öne doğru atıldı. Sadibli Muaz karşısına çıktı. Sadibli Muaz biliyorsunuz. Ya, vefatında arş titremiş olan zat. Dedi ki ona ey saat Enes'in Rabbine yemin ederim. Enes ibni nadır bu zat. Enes'in Rabbine yemin ederim. Uhud'un berisinden cennetin kokusunu duyuyorum. Vallahi burası cennet dedi. Yani öleceğiz. Şehit olacağız. Cennete gireceğiz. Dedi. O gün çok isabet aldı. Seksen küsur darbe. Seksen küsur kılıç, mızrak, ok, ve müşrikler onun kulağını kestiler, burnunu kestiler, her tarafını paramparça kestiler. Evet. Kardeşi, kız kardeşi geldi tespit de ancak elbiselerinden tanıyabildi, vücudundan hiç tanıyamadı. Bunun üzerine kerime indi ki minel müminin ricalun sadeku mâ Müminlerden öyle pehlivanlar var ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Feminü men gavvâ kimisi hacetini gördü, vefat etti, şehit oldu. Benimün men yentazır kimisi de şehit olmayı bekliyor. Bu hati kerime buzat hakkında nazil olmuş. Şimdi buzat savaş anında Hazreti Ömer Efendimizi gördü. Yanda da bir grup cemaat var ama hepsi Resullallah'tan uzağa gitmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biri bir tarafa gitmiş, bir darbadan Halid bin Velid girdi ya arkadan o zaman. Girdi, önden çıktı yani. Ordu paramparça. Hazreti Ömer Efendimiz'e falan da haber gelmiş ki sahabeye Resulullah vefat etti. Çünkü şeytan insan sesiyle seslendi. Muhammed öldürüldü diye aynı insan sesiyle şeytan seslendi. Sahabe-i moralini bozmak için. Sahabe-i acayip üzüldüler peşen oldular. Elleri, ayakları tutmaz oldular. Hazreti Ömer Efendimiz'in Efendimiz vefatında zaten biliyorsunuz. Akli melekelerini yitirdi diye öldü diyeni. Öldürürüm, keserim, kılıcı çekti. O kadar sevgisi var ki ayağa kalkacak halleri mecelleri kalmadı oturduk kaldılar. Bu Enes ibn Nadır da onların yanından geçiyor. Dedi, "Ne oturuyorsunuz?" dedi burada. Harp var ya. Dediler, Resulullah vefat etmiş. Yani üzüntüden konuşamıyorlar, ayağa kalkamıyorlar. Dedik, "Fe mâ tatassna 'ala hayati ba'de Rasulillah. Fakumu fa'mutu 'ala amamatihi." Bak sahabe Hazreti Ömer orada oturuyor. O Hazreti Ömer'e ne diyor? İşte, sahabede böyle. Her birinde cevher var. Dedi ki, "Resulullah'tan sonra peki siz Hayatı ne yapacaksınız dedi. O zaman hadi kalkın dedi. Ne oturuyorsunuz? Onun öldüğü gibi siz de ölün bakalım dedi. Hepsi kalktılar bina. Anladın? Yani Resulullah'tan sonra yaşamayı istemiyorlar. Öbürleri zaten nasıl vefat etti? Resulullah ölür mü ya? diye. Onlar onu düşünmekten ayağa kalkamıyorlar. Kötürüm olmuşlar. O da geldi ki ne yapacaksınız hayatı ondan sonra? İşte bir insan sevecek. Nasıl sevecek? Öyle sevecek ki Sevdiğinden sonra hayat istemeyecek. Sevdiğinin rızasının dışında keyif ve zevk aramayacak. Ya hayat ne demek? Yaşamak demek ya. Yaşamak ne demek insanın? En istediği şey canının hayatta olması. Ama Resulullah yoksa ben ne yapayım bu hayatı diyebilmek için e bir de bunu ispat etmek. Enes İbni Malik radıyallahu anh Uhud günü oldu insanlar bozguna uğradı. Kaçıyorlar, saçılıyorlar. bu Talha Resulullah sahasem huzurunda Efendim. E bu Talha demin söylediğimiz Talha değil ha. O efendimizi taşıyan sırtında meşhur Ashare-i Talha radıyallahu anhu. Onu değil bu, bu başka. Ebu Talha. Adı Zeyd bin Sehal ibn En Ensar'dan Hazret kabilesinden. Evet. Sahabe-i Kiram'ın faziletlilerinden Ümmü Süleyman validemizden bahsediyoruz ya efemzin terini şişeye koyan onun eşi Efendim evet, bin adamdan daha hayırlıydı. Uhud Muharebesi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önünde ok atıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arada bir kalkıyordu, siperden ona bakıyordu. Evet. Öyle de bir narası vardı. Bazı kere bir nara atıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem talha fil cez, hayrun minfiyetin. Ebu Talha'nın sesi bile ordunun içerisinde yüzlerce kişiden daha fazla iş görüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsinin hakkını veriyor. Evet bu mübarek zat Efendimiz biraz siperden kalkmış, hani ok attıklarında dua eder, e, isabet etsin diye. Sa'di ibn da çok güzel atıcıydı. Tabi bu harplerde öyle olaylar oluyordu ki, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes ona ne diyordu? Fidaki ebi ve Ümmi, anam babam sana feda ya Resulallah diyordu. Ama Sa'di ibn Bakkas bir muharebede, bir atıyordu indiriyordu, bir atıyordu deviriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dir mi feda ki bir mi yasad. Ey Sadib Nebi Vakkas. At Allah düşmanlarına benim anam babam da sana feda olsun diyordu. İşte çünkü cihat başka bir şey. İslam'ın davasını yüceltmek başka bir şey. Burada ana baba eş dost devreden çıkıyor. İnsan en sevdiklerini Allah'ın dini yücelsin diye feda edebilmesi lazım. E. Ee, şimdi bu Hazreti Ebu Talha da radıyallan güzel ok atıyor e, ve nara atıyor. Bazen de nara, müşrikleri bir korkutuyor, oktan beter geliyor falan. O arada biraz Resulullah s.a.m. siperden onun yanında duruyor, biraz başını kaldırmak isteyince dedi ki, Ya Resulullah dedi sallallahu teala aleyhi ve sellem bir ebi ente ve ümmi anam babam sana feda olsun o kadar atmış ki mübarek iki tane yayı ve üç tane yayı kırmış. Kı, yayın kırılması ne demek? Onu işte atıcılar anlar. Anam babam sana fedasun. Sakın biraz daha başını aman yukarı doğru kaldırma. Bu müşriklerin oklarından bir ok gelir sana. Nahri dune göğsüm senin göğsünün önünde olsun. Hep benim göğsüm senin göğsünün önünde olsun. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu insanların imanına, ihlasına, mahabetine, sevgisine, samimiyetine, vefasına, dürüstlüğüne, hakikaten sevdiklerine artık ne şahit edeceğiz ki? Canlarını siper etmişler. Canlarını siper etmişler. Onun için sahabe-i kiramın sevgisi tartışılmaz. Ee, ama o zaman e, ırzlarını, yani haysiyet ve şereflerini, Resulullah'ın ırzına haysiyet ve şerefinin korunmasına feda etmişler. Canlarını, mallarını feda etmişler. E şimdi e, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret edilecek. Bana ne diyeceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sep edilecek. Bana ne diyeceğiz? Sahabeye söylenecek Bana ne diyeceğiz? Biz bunu diyemeyiz. Dediğimiz zaman biz vefasız oluruz. Ve onların yolundan ayrılmış oluruz. Bu kadar Resulullah'ı seven ve fedakarlık eden insanların anılarını, hatıralarını canlı tutmazsak, diri tutmazsak, saygılarını korumazsak ve korutmazsak, bizim zamanımızda bu sahabe aleyhtarı faaliyetler artarsa, Artarsa eskiler vazifelerini yaptı ama biz vazifemizi eksik yaptığımızdan bu adamlar türedi. E şimdi ne yapacağız? Ne diyor? İzale <gülüyor> Bu ümmetin sonunda gelenler başında gelenlere hakaret etmeye, lanet etmeye başlarsa. Başladı mı? Başladı. Peki, femen keteme maalim? Kim benim sahabemin İbn Mace'de hadisi? Kim benim sahabemin ...fazileti hakkında bildiği ayet ve hadisleri gizlerse... ...fakat keteme ma'nzelallah... ...Allah'ın indirdiği ayetleri gizlemiş olur. Gizleyince de ne olur? فَعْلَيْ لَانَتُ اللّٰهِ وَالْمَلَٰيكَ وَالْمَلَٰيكَ وَالنَّاسِ Allah'ın meleklerin, bütün insanların laneti... ...o kişinin üzerine olur. Ben şimdi... muhavera Allah hakkında hadisleri bileceğim. Talha-Zübeyir hakkındaki hadisleri bileceğim. Ayşe annemiz hakkındaki hadisleri bileceğim. Burada aralarında bir mesele olmuş, bir olmuş. Efendim, hata eden bir ecir almış, sevap alan iki veya en az on, iki en az on ecire kadar almış. Aralarındaki konulara siz girmeyin. <gülüyor> Sahabemin arasında kargaşık işler, ihtilaflar olacak. Siz sakın o ihtilaflara ağzınızı sık sokmayın diyor. Hadis-i şerifler bu kadar net ve sarı iken, onların hakkını koruyun, beni seven onları sever. Bu kadar hadis-i şerifler mevcut iken, ''Yok adam bana fasık mı demiş, facir mi demiş, yalancı mı demiş, kezzap mı demiş, yok öbürü ne demiş, görgüsüz mü demiş, cahil mi demiş?'' Ben bunları nazarı itibara alıp da sahabe-i kiramın efendim temiz sahasının ırzını, haysiyetini, namusunu, şerefini koruma babında efendim çekince yapıp herkes beni sevsin diye hoşaf soğutup kuyruk sallarsam, o işte bana ağzından salliaköy dediği köpekten bin kat aşağı ve rezil olurum. Onun için siz de aynı görevle muazzafsınız size de ulaştırıyorum ben biliyorsunuz yazıyorum okuyorsunuz sahabenin faziletini muhafaza edeceksiniz bakın bu zatları görüyorsunuz bunlar her şeylerini feda etmişler böyle bir şey olabilir mi yani Hasan ibn Sabit radıyallahu teala ne diyor hecevte muhammeden fe ecebtu anhu ve indallahi fîzâkel cezâhu müşriklere diyor gavrun birine sen muhammede sallallahu aleyhi ve sellem hakaret ettin hicvettin işte karikatür Çoğu bu Yahu bırak Fransızlık yavruya, İçimizdeki çarlileri bulalım diyorum ya size ya. İçimizde çarlı dolu ya. Hocayım diyen çarlilere bakalım biz şimdi. Resulullah kahret ediyor sallallahu cık cık. Benim gibi adam ben onun gibi adamım diyor ya. Sen kendini onunla bir tuttun mu? Ne büyük hakaret ettin ya. Ben de diyor Hasan bin Sabit. Ben de Resulullah adına cevap verdim. Allah katında bundan mükafat bulacağım. Resulullah'ın sahasını müdafaa. Hüzeyet Muhammed'e bir takva, Resulullah şimmeti vefa. Sen nasıl Muhammed'den hakkında konuşursun sallallahu aleyhi ve sellem. O takva sahibi, onun kadar iyi bir insan dünyada yok. Allah'ın elçisi ki onun ahlakı vefadır. Vefakarlıktır. Fein ne ebi ve valideti ve irzi li Muhammedin minkum Babam, anam, ırzım, namusum, haysiyetim, şerefim her şeyim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ırzına, şerefine ''Karşı sizden gelecek hakaretlere karşı korumadır ve kalkandır.'' diyor. ''Bana gelsin.'' diyor. Ya. Öyle mi? İslam bu. Sahabenin sevgisi bu. Onlar ispat etmiş arkadaş. Allah da onları kabul etmiş. Radıyallahu anh ve radıyallahu anh. ''Ben razıyım, onlar razı.'' buyurmuş. Daha bu işleri karıştırmanın manası var mı? Ya onu severim, bunu severim, onu sövmem, sövmem, sev sevmem, sövmem. Ya bunu karıştırmanın manası var mı? Geçmiş ümmetimiz onlar. Amelleriyle Allah'a gittiler. Kur'an-ı Kerim ve kulle mu'addellâhu l Hepsine Allah cenneti söz verdi. Ayet var ya. Sen cenneti mi garantiledin? Senin onlar hakkında konuşacak ne ilmin var, ne amelin var? Efendim, ne hakkın var ya Allah Allah? Bundan dolayıdır ki, yani biraz daha var, ama önümüzdeki derste de inşallah bazı Resulullah sevdalılarının nasıl ana-babalarını da feda ettiklerini ve... Efendim her şeyi Allah'ın yoluna, Resulünün sevgisi uğruna bağışladıklarına örneklerden bahsederiz. Allah imanımızın kuvvetlenmesine vesile eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in candan ileri sevme makamına ermemize vesile eylesin. Allah'ım lafta kalmaktan, yalancı çıkmaktan muhafaza eylesin. Allah'ın vefa sahibi sözünde duran, Resulullah'ın sünnetini, yolunu, sahabesini e, seven, sevdiren, sevenleri susturan ve durduran Hayırlı amellere bizleri muvaffak eylesin. Amin. Amin Allah'ım amin Allah'ım. Evet. Şimdi efendim kardeşlerim terginin kapağında dergi çıktı da kapağında ne yazdık? Cezayir'de kafalarını keserek öldürdükleri Müslümanların kafa taslarını pullara basmışlar. Fransızlar. Bunlar Müslümanların kafa tasları. Biz de demişik ki kendileri zalimken zulümden yakınıyorlar. Doğru mu demişiz? Tamam. Arkadaş şimdi bu dergide güzel yazılar ve alıntılar var. Mesela Şevket Ege Hoca'dan alıntı yapmışık Bozuk bid'at ve dalalet fırkaları. İslam'da cihat vardır farzdır. Bunun manası. Bunları okuyun. Efendim sünnet düşmanlığı ciddi fitne. Dinleyin dinleyin. Bu da çok önemli. Profesör Orhan Çeker Hoca Efendi Ehl-i sünnet bir alimdir. Sünnet düşmanlığı hakkında çok güzel bir yazı yazmış. Mezhep mıdır? Çok önemli bir yazı. Bu yazıları okuyun. Sayfa 46-47'lerde. Mezhep kavgalarının temeli İran. Bu yazıyı Mustafa Özcan Hoca yazmış. Önemli bir yazıdır. Ben sizin için seçtim. Okuyun. Mezhep suretindeki hizip, şia fırkası. Bunların rezaletleri ve yaptığı pislikler. Mustafa Özcan bu işlerin uzmanıdır. Onları okuyun. Ondan sonra Ali Eren Hoca acayip bir yazı yazmış. Hamidullah diye meşhur İslam peygamberinin diye kitabı var. Hamidullah beni hakkında çok bilgim yok. Yazmış ki Hamidullah ehli sünnet değil ehli sünnetin amansız düşmanıdır. Hamidullah'ın da çok talebesi var ilahiyatlarda ve Türkiye'de şu anda. Bilmiyorum. Ali Eren Hoca bu işlerde biliyorsunuz mütehassıstır. Ali Eren Hoca bunu yazmış. Ondan sonra efendim, e bu Sifilden aldım bir yazı. İbn Ab Abdul Abdül, e, Muhammed ibn Abdul yani Wahabi'yi kuran, e, adı Muhammed'tir Kurban olsun diyelimine, e, Muhammed ibn Abdul denen adam ve tekvir yani insanları kafir sayıyor muydu saymıyor muydu? Şimdi diyorlar ki Abdul ya İbni Abdülvehaba iftira ediliyor. Mazlum adam iftiraya uğradı. Halbuki sivil Hoca bunun kaynaklarında kendi kitaplarından vererek herkesi nasıl kafir saydığını beyan etmiş. O kafa yine aynı ne yapıyor? Milleti kesiyor, doğuruyor, Müslümanlara kafir diyor. Bu yazı da çok önemli. Bak bunları sizin için seçtim. İyi yapmış mıyım? Ondan sonra sivil Hoca'nın bir önemli daha yazısı var. O da önemli, onu okursunuz oradan. Halit Hoca diye biri bir yazı yollamış. Ona da baktım. Çok önemli buldum. Ne diyor? Vehhabilik ekseni Şam'a mı kayıyor? Şimdi Suud da rahatsız oldu. Suud da artık fetvalar yayınlıyor bu IŞİD'in aleyne vesairenin. Dolayısıyla Şam'da bir ee, Allah muhafaza Vehhabilik oluşumu, tabi Ennusrası'dır, El-Kaddesi, IŞİD'dir falan. Oralarda bir kümelenmeler var. Dört e, sayfalık bir yazı, elli altıncı sayfada çok önemli buldum. Çok bilgili buldum yazıyı. Çünkü Oralı, Suriyeli bizzat. Çok güzel bilgiler vermiş Şam'daki son oluşumlar ve durumlar. eli i Sünnet'in durumu, Vehhabiliğin kayma durumu. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bunları okuyun, okuyun, okuyun. Ben size şimdi e, kendi yazımda önemli tavsiye edeceğim yazım Ebul Hasan'i Şazeli radıyallahu anh. Duymuş musunuz? He? Şazeli tarikatının kurucusu. Ben onun kabrine gitmek için Mısır'a gittim Kahire'ye. Oradan ne dedim size? 24 saatte gittim döndüm otelime. Sabah çıktık 7'de, ertesi sabah 7'ye. O kadar çölde, dağın ortasında. Evliya Allah'ın reislerinden, işte İbni Atalya'l-İskenderi'lerin, Ebu'l-Abbas'ı -E -E mürsilerin, imamı ı Busirilerin, neler neler ne saymakla bitmez bütün Evliya'nın reisi. Şeyh Efendi, çölde vefat etti. Ayzab sahrasında, aman ya Rabbi ne tecelli var o sahrada. 50 bin müridiyle beraber gidiyordu. Müridinin birine ne dedi? Bir balta al, bir kefen al, bir de hanut al, koku al, vesaire. Niye dedi ki? Ayzap arasında olacağı görürsün. Orada işte vefat etti. Haç, haç yolundaydı. Vefat etti. Orada defnedildi. Ee, yani kabrini ziyaret hakikaten sağ, çetin bir şey, zor bir şey. Ama hükümet o zaman yani ben gittiğimde tabi eski hükümetler sağ, şeyi, ne onun adı asfalt yapmışlar çölün bütün ortasını. Yani 20 saat peki. 10 saatlik yol yapmışlar. Çünkü binlerce, yüz binlerce dünyanın her yerinden halifeleri geliyor. Her sene. Orada ben gittiğimde tenha idi. Kimse yok idi. Elhamdülillah ziyaret ettik. Hizbul Bahr'ın sahibi. Hizbul Bahr. Benim Hizbul Bahr'ım Bağdat'ta okunsaydı Bağdat'ı hülakü alamazdı diyor. Böyle bir şey konuşmak herkesin harcı mıdır? Kolay mıdır yani? Şimdi bu zatın İki Cihan Saadetine kavuşmak için 57 tane tavsiye var. Bu 57 tavsiye nerede buldum? Tabakatü de buldum. Sonra o da diyor ki, Hayatül Hayvanda İmamı Demir. Hayatül Hayvan duydunuz mu? İmam Demiri. İlimde zirve. İbn Mace'ye de şerhi var. İmam Demir Hazretleri, Alaeder Efendi Hazretleri hep o Hayatül Hayvandan nakil yapardı kitaplarının kenarına. İmamı Demiri de o Şazeli'den. Birçok evliya oradan geliyor. Efendim diyor ki, İbn-i Dekıyk'ül İdler'den tut, işte efendim ne bileyim, İzz-i selamlardan bütün markalar, Ebul Hasan Şahzel'de böyle bir şey var. Bütün ulemayı kendine cem etmiş. Ee, hayat Hayvan kitabını buldum. Oradan da astına baktım, 57 tane tavsiye. Bu 57 tavsiye sizin dünya ve ahiret, bütün belalardan kurtanılmanızı tekeffül etmiştir. Tekeffül et, üstlenmiştir yani. Şimdi mesela, Misal veriyorum ama şey yapmayacağım. Artık okursunuz. Dört tane övlen haslet başla başlamış. Ondan sonra mesela diyor ki sözünde doğru olmayı istersen, bütün hallerinde ihlas ver olmayı istersen, yağmur gibi bol rızka nail istersen, insanların kötülüğünden kurtulmak istersen, ister misin? Hayır rızık ve bereketi celp etmek istersen, her darlıktan çıkış Allah'ın yaratmasını istersen, korktuklarından emin olmak istersen, semanın kapıları ne zaman açılır, dua ne zaman kabul görür istersen, sıkıntıya sokan bir işten kurtulmak istiyorsan, bir kederden, üzüntüden, korkudan emin olmak istersen, he, kalbinin ölmemesini, kalbinin ölmemesini, her an ecel gelse zikir üzere ölmeyi istersen, he? Kıyamet gününde Rasulullah görüp şefaatine ermek istersen, yüzünün nurlu olmasını istersen, Kıyamet günü kurtulmak istersen. Kabir azabından emin olmak istersen. He? Heybetli görünmek istersen. ibadetten tat zevk almak istersen. Allah Allah. En küçüğü sıkıntı olmak üzere 99 dertten kurtulmak istersen. Bir musibetten sevap kazanmak istersen. Borcunun ödenmesini dilersen. Muhsin kullardan olmak istersen. Kamil imana kavuşmak istersen. Allah'ın seni sevmesini istersen. İstersen, istersen, istersen. İster misin? 57 tane içinde muazzam dualar var. Bir sultandan, yetkiliden korktuğun zaman, mahkemede hakimin yanına girerken, şerrinden emin olmak istersen. He? Hemen okuyup giriyorsun. Ya ya ya. Uhud dağı kadar altından borcun olsa kurtulmak istersen. Ayrı bir şey. Uğut kadar kadar evet, duanın kabul olmasını istersen, günahların af olmasını dilersen, büyük günahlardan selamette kalmak istersen, Allah'ın gazabını dindirmek istersen, Allah kızdı sana. Düştün bir günah. Bütün bunlar dördüncü sayfadan başlamış, dokuzuncu sayfada bitmiş, Allahü Teala Hazretleri, dünya ahiret belalarından kurtulmak için, bu büyük velisinin vasiyet ve tavsiyelerine, Uymayı ve amel etmeyi müyesser eylesin. Amin. Tamam mı? Ama işte dergide ama ne ilimler, ne ilimler haftaya bir şey daha bir şifre vereceğim. Çok acayip bir şey yazdım sonuna. Bakarsanız bilirsiniz. Siz bir şey demeden bakmazsınız da ben derim haftaya inşallah. Unutturmayın bana. Onu anlatacağım. Ama onun der, izahını yapmam gerekiyor. Yani öyle bir şey ki bir sene içinde bugün yaptın. Bir daha sene bugüne kadar sana hayırlı olmayan hiçbir şey gelmiyor, şerli hiçbir şey de gelemiyor. Garanti veriyorum. Evet. İmam Şahrani'lerden, Muhittin Arabi'lerden veriyorum. İbn-i Abidin'lerden veriyorum. Haftaya da onu anlatacağım inşallah. Yani ben, günlük yapılıyor. Ben eskiden günlük yapıyordum, yoruluyorum. Haftalık yapıyorum, her Cuma gezisi yapıyorum. Demin yaptım akşamdan sonra. Ama aylık da var, yıllık da var. Sizi ben zannedersem ömürlük var mı diyeceksiniz. <gülüyor> Bilmiyorum onu da görme yani ben gördüğüm kadarından izinliyim. Görmediğimi uyduramam. Ama hayatında bir kere yapsa sami söylüyorum son nefesine kadar bile etkisini göreceğini evliya Allah garanti veriyor. Ama o çok önemli bir virt'tür ve zikirdir. Ona vakit ayırmalı. En azından haftada bir ayırın. Mümkünse efendim her gün yapın ama ben işte biraz eskisi gibi değilim. Eskiden her gün yapıyordum. Şimdi çok hastayım şeyim ama İnşallah size de öğreteceğim. Daha neler öğreteceğiz inşallah. Değil mi arkadaşlar? He? Öyle 50 senedir yazmakla ne olmuyor. Efendim boyundan büyük kitaplar yazmakla olmuyor. Bereket başka bir şey. Hidayeti Allah yaratıyor. Tesir başka bir şey. Kaç kişi hidayet buldu? Kaç kişi namaza başladı? Kaç kişi haramları bıraktı? Kaç kişi Allah'ın yoluna döndü? Kaç kişi elestit itikadına döndü? Kaç kişi zikre başladı? Biz buna bakalım arkadaşlar. Yoksa prof'luk, doçluk, unvanlar, munvanlar, köşe yazarlığıyla falan olacak işler değil. Allah'ın dostlarını sevmekle, onlara samimi bağlanmakla, onlardan el almakla, himmet istemekle bu bereketler devam ediyor ve devam edecek inşallah. Allah'ın dostlarının kapısıdır. Bu bizim kapımız değil. Büyüklerimizin kapısıdır. Allah kapılarından ayırmasın. Amin. Amin diyenleri nar cehennemden muhafaza eder. Subhanallah rabbil alamin. Salatu ve selamu ala seyyidin, mursalin, muhammedin ve ala aleyhi sahibi ecma'in. Allahümün aselüke al cennete ve na'udhübüke minen nâr. Allahümün aselüke rıdâke vel cennet. Ve na'udhübüke min sehâdüke vel nâr. -min. Allahümün aselüke al cennet. Ma'a qarrab min kavlim ve Ve na'udhübüke minen nâr. Ma'a qarrab eyle ya min kavlim ve -min. Min amel. Allahümün aselüke min, Allah min hayrı ma'a seheleke min nebiyüke muhammed sallallahu te'ala Ana'udubikum min sharri ma sta'idukum bi ismiikum Muhammad sallallahu ta'ala wa antel mustaan wa ala qalbi la havla wa la quwwata illa billahil aliyil azim khayri kullihi ajili wa ajili ma alimna wa ma lam na'lam na'udubikum min sharri kulli ajili wa ajili ma ma lam na'lam Allahumma ma qadaytana min qada'ika wa hukmika wa rushda Allahumma min karamatik rahmatan Allahumme Rabbena atina min lana nurana. Amin. Vagfir lana innaka ala kadir. Amin. Ya Arhamer Rahimin, Ya Arhamer Rahimin. Ya Rahmaner Rahim. Sen fazlı Kerem'le uzaktan yakından gelen kardeşlerimizi uzaktan yakından dinleyenleri hepsini hepimizi bu saatte azadeyle, muafır eyle, merhamet eyle, lutf eyle, kerem eyle, yolundan ayrılmaktan muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. ve ya hayrul nasirin ve ya hayrul fatih. Sen fazluka keremle umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Ya Rabbi sen eli Sünnet'in sesini güreyle. Davasını aziz eyle. Amin. bid'atin Bidat'ın sesini e, zayıf eyle. Ehli Sünneti hakîre, Bidat'ı hakîre eyle. Bidat'a kuvvet fırsat verme ya Rabbi. Verdiğin imkanları ademe tepdiyle. eyle. Ya Alemin ve Ya Hayrul Nasirin. Bizden sonra gelecek nesillerimizin imanları, itikatları sana emanet. Sen onları ehl Sünnet merkezinde muhafaza Amin. Ya Rabbi dünya üzerinde zulme uğramış mazlum Müslümanları halasa ile Yardım Amin. eyle. Sen ellerinden tut. Ya Rabbi esir kamplarındaki mazlumleri halasa ile, Hapçlerdekilerin halasa ile. Sen bir an evvel Ya Rabbi Suriye'deki Müslümanlara ehl Sünnet Devleti göster Ya Rabbi. Amin. Mısır'da Ya Rabbi Afganistan'da Ya Rabbi Doğu Türkistan'da Ya Rabbi Somali'de Ya Rabbi Cezayir'de Tunus'ta Ya Rabbi dünyanın aktarı, her neresinde Filistin'de Gazze'de zulme uğramış mazlum Müslümanlar varsa en yakın zamanda ya Rabbi kafirlerin, ehli kitabın hile ve hud'alarını onlar üzerinden defuraf ile ya Rabbi Ay. oyunlara gelmekten onları muhafaza ile ya Rabbi, Ay. ehli sünnet dairesine birleşmelerini nasip ile Türkiye'yi de, İslam vatanlarını da iç savaştan dış savaştan muhafaza ile Allah'ım sen fazl-ı kerimle içimizde oyun etmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi Ay. ehli sünnetin izzetini gün, be gün müjdat eyle Ay. Ve Ya Rabbi Şiyahi Vehhabi tehlikesinden Ehli Sünnet Müslümanları vatanımızda özellikle muhafaza ile. Ya Rabbi onlara bir sima ta tak Ya Rabbi. Bir alametle onları nişanla Ya Rabbi. Amin. Görenler onları tanısınlar, dinleyenler uyansınlar Ya Rabbi. Amin. Bu millet saf temiz itikatla hoca diye onları dinleye, dinleyebiliyor, okuyabiliyor. Allah'ın bu Müslümanları ilimden nasibi olmayan, çoğu cahil olan bu Müslümanları Habibine bağışladı. Onlara bir feraset bağışla Ya Rabbi bir Ya Rabbi anlayış hakkı baltıldan seçecek Furkan kabiliyeti ihsan ile Ya ben alemin ve ya hayran nasirin. Ya Rabbi hastalarımıza acil şifalar. Bizden dua etsen bütün hastalara yetiştir dualarımızı şifalarını halka ile ya Rabbi. Dertlere devalar ikram eyle ya Rabbi. Boşlulara edalar ihsan eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabben alemin ve ya hayran nasirin. Ve ya Fatihin. Ne dertlerle, sıkıntılarla, telaşlarla fitnelerle buraya geldikse onun yerine huzurlarla, sükunetlerle, sekinetlerle, maddi manevi rahatlerle ve iştirahatlerle dönmek nasıbeyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatihin. Buyurun, kâinat nefesine arz olsun. Es-salâtu vesselâm. Aleyke ya Resûlallah, es-salâtu vesselâm. Aleyke ya Habîballah, es-salâtu vesselâm. Aleyke ya Seyyidel Evvelîne vel akhirin Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasufun. Ve selamun alel rabbil Salavat-ı şerifeden evvel şunu beyan edeyim ki size, 40 faziletli salat selamın tabi aralarında dolu salat selam var. Sadece 40 yok onda. Onlar arada kaynıyor. Koca kitabı yazıyorum, e, düzgün doğru vakit bulup anlatamıyorum. Anlatamayınca da birçoklarınız o kitabların içindeki ne ilimler varsa mahrum oluyorsunuz. Şimdi bir hadisleri rivayet ediyorum. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali'nin rivayet Mem sanaya yeden kafetüye kıyamet eli beytimden birine iyilik yapana kıyamet günü karşılığını ben vereceğim. Şimdi onca seyitlere hürmetimiz, tazimimiz, maddi manevi yardımlarımız oluyor tabi seyitlere özel bir değer veriyoruz. Ancak alimler diyorlar ki, eli beytin imamlarından imam e, Zeynel Abidin. İmam Zeynel Abidin kim? Ee, İmam Cafer-ı Sadık Hazretlerinin dedesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde selamda bulunmak istediği zaman herkesin duyacağı şekilde yani riya tehlikesi yok sesli bir şekilde şu salavatı okurdu diyor. 40 salavat kitabında 177'de başlıyor 179'da öyle bir salavat var ki manalarını da vermişim 179'dan 181'e kadar da manası gidiyor bu e, salat dedesine İmam Zeynel Abidin Hazretleri 12 imamdan büyük imamımız, Hazreti Cafer-ı Sadık Efendimizin dedesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedesine salat edeceği zaman bu salatı Allah ona ilham etmiş özel bir salavat bir buçuk sayfa bu salavatı okurdu. Şimdi alimler diyorlar ki kim bu salavatı okursa bu İmam Zeynel tertibi olduğu için sevabı bir misli kime gidecek? İmam Zeynel Abidine gidecek. İmam Zeynel Abidine gidince o sevap ne olacak? Senin ona bir iyiliğin ve hediyen gitmiş olacak. Peki bu hediyenin karşılığını sana dönüp kim verecek? Muhammed Mustafa verecek sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir salavat ki, manalarını mülaza ederek okursanız, hem kainatın efendisine arz olur mübarek Cuma gecesi, sayfa 177'de başlıyor. Hem İmam Zeynel Abidinin ruhaniyetine hediye olarak arz olur, hem Ehl-i on 12 imamdan size şefaat gelir, nail olur, hem de bire on, yüz binlerce salavatın mukabili feyizler ve rahmetler ve bereketler evinize, ocağınıza, hanenize mübarek gecede nazil olur. Allah Teala Habibinin muhabbetiyle, rabutasıyla sevgisiyle İmam Zeynel Abidin Hazretlerinin bu salavatı hiçbir kitapta yazmadım. Bugüne kadar hiçbir kitapta yok. Bir kitaptan aldım, Türkçe kitaplarda da görmedim. Kaynağını da bakayım nereden vermişim. Ta'cuddin el-Fakihani, el Fecrul münir Çok kıymetli bir hadis kitabıdır. Ondan almışım. Ben size iyilik yapmaya uğraşıyorum. Bir kere de olsa ömrünüzde okusanız, İmam Zeynel Abidine özel hediye gönderen ve özel hediyesine nail olacak kişilerden olsunuz. Allah Teala şuur nasip eylesin. Amin. Sevgi muhabbetle, salavat-ı şerifeye karşı aşk ve şevk nasip eylesin vakitlerimizi boş işlerle geçirmekten muhafaza eylesin. Allah'ın gayemizi, gayretimizi Habibine yaklaşmak, sevgilisine yakın olmak, dostlarına sevilmek olmasın nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahil ve alâ alihi ve sahbihi. Sahbih. Amin. Amin. Okunan üç katmış şerif, beş bin ihlas şerif, salat-ı 10 on milyon kelime-i tevhid, yetmiş bin kelime-i tevhid sahiplerinden kabul eyle. Allah'ım ne niyetleri varsa hayırlı muratlarına nail eyle. Amin. Onların da bizim de hayırlı muratlarımıza nail olmasına, şerlerden kurtuluşumuza vesile eyle. Amin. Bu hatim sahiplerinde de geçmişlerin vahiy için. Bu, bu cemaate gelen, katılan, dinleyen İtikat ve muhabbetle takip edenlerinde hepimizin geçmişlerimizden Adem ile Havva aleyhime kadar varan bütün Aba-ı atalarımızın zincirinden kabirde yatıp hediye beklenen tümünün ervahı için hediye eyledik vasıl eyle. Amin. El Fatiha.